Kim 4 Kasım Cuma Yıl 2016 Ay 11 Gün 309 Hızır 183 1438 Hicri Sefer 4 1432 Rumi Ekim 22 Lodos Rüzgarları Günün Sözü Akıllı olan sohbet sırasında öncelikle ne hakkında konuştuğundan ziyade kiminle konuştuğunu düşünür. Bunu yaptığı takdirde sonradan pişman olacağı hiçbir şey söylemeyecektir. Arthur Schopenhauer Günün Tarihi 94 yıl önce bugün 4 Kasım 1922'de, 3 gün önce yani 1 Kasım 1922'de saltanatın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sona erdirilmesi nedeniyle son Osmanlı hükümeti istifa etti. 8 yıl önce bugün ise yani 4 Kasım 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrat aday Barack Obama başkanlığı kazandı. Obama Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk zenci başkanı oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte ¡Oh! Se queda na clara La entrañable trance Sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte aquí se queda na clara mira y traiga transparencia de tu querida presencia comandada oh, por ti que no I have an incident. bir per... 94.9 Açık Radya'dasınız ve haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Can Tombil, mikrofonun ucunda Teknik Masa'nın hemen önünde de Selahattin, bizimle beraber Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor detaylı olarak. Günaydın. Ömer Madran'ın aramızda olmadığı son gün olarak biliyoruz bugünü. Ve önümüzdeki hafta tam kadro olarak Açık Gazete'ye devam edeceğiz. Ee, ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eduardo Galeano'nun anlattığı Küba hikayelerinin de, Sondan bir önceki aşamasına da geldik. Hikaye tahmin edeceğiniz üzere Che Guevara ile alakalı Carlos Puebla'dan dinlediğimiz Hastasiyem rahatlı parçayla beraber açılışı yaptık. Şimdi Eduardo Galeano'ya kulak verelim. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Fotoğraflar, dünyanın en çok insan barındıran gözleri. Havana devrim medyanı Mart 1960. Limanda bir gemi havaya uçtu. 70 işçi hayatını kaybetti. Gemi Küba'nın savunmasında kullanılmak üzere silah ve cephane getiriyordu. Ancak Eisenhower hükümeti Küba'nın kendini savunmasını yasaklamıştı. Kalabalık şehrin sokaklarını doldurur. Che Guevara bir araya gelen öfke selini podyumdan izlemektedir. Bütün kalabalık sanki gözlerinin içindedir. Korda bu fotoğrafı çektiğinde... Sakallıların iktidarı ele geçirmelerinin üzerinden henüz bir yıldan fazla bir süre geçmiştir. Çalıştığı gazetesi fotoğrafı yayınlamaz. Genel yayın yönetmeni fotoğrafın özel bir tarafının olmadığını düşünür. Aradan yıllar geçer. Bu fotoğraf günümüzün bir sembolüne dönüşür. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet Eduardo Galeano ile beraber takip ettiğimiz hikaye bu şekildeydi. Şimdi tarihteki neler olmuş? Tarihte neler olup neler bitmiş? Onlara biraz bakmaya devam edelim. 1909 yılında bugün Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydar Paşa törenle açılmış. 1922'de bugün ise İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi Tutankamon'un mezarını keşfetmişler. Böyle bir keşfe imza atmışlar. 1970'te bugün ise e, Tahran'daki Amerika Birleşik Devletleri elçiliğini işgal eden Humeyni yanlıları elçilik görevlilerini rehin almışlar ve bir diplomatik kriz başlamış. Uzun yıllar sürecek filmlere, kitaplara konu olabilecek olan bir krize de 1979 yılında bugün olduğunu görebiliyoruz bu krizinde. Krizler devam ediyor. Bu hafta zaten Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarına ve yöneticilerine yapılan operasyonla başlamıştık açık gazeteye. Bu haftanın kapanışında bu sefer HDP Milletvekillerinin gözaltına alınması haberiyle galiba bitiriyoruz. Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Milletvekilleri Ferhat Öncü, Leyla Birlik, Selma Örmak, Abdullah Seydan, İdris Paluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziyapir, Nursel Aydoğan, Gülsel Yıldırım gece yarısı yapılan operasyonla gözaltına alındılar. Bu listeyi e, BBC Türkçe'nin internet sitesinden aldım. Oradan aktarıyorum. İçişleri Bakanlığı HDP'li milletvekili hakkı, milletvekilleri hakkında gözaltı kararlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Faysal Sarıyıldız ve Tuuba Hezerin yurt dışında olması dolayısıyla gözaltına alınamadığını da bildirmişler. Bu iki isim daha var. Aynı zamanda İmam Taşcıer ve Niyad Akdoğan ile ilgili yakalama kararı da verilmiş. Yapılan açıklamalar var. Parti binalarının polis tarafından basılmasına dair görüntüler var. Bunlarla alakalı birçok detay var. Bunları aktarabilme fırsatı bulabiliriz bugün. Diğer taraftan da işte ardından gelen yasaklar var. İnternette erişimine bazı kısıtlamalar getirildi. İnternette erişimindeki bazı programları, mesajlaşma programları da dahil olmak üzere bazı kısıtlamalar var. İnternet akışı yavaş. Bununla alakalı olan detaylar var. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin gözaltındaki yazar ve yöneticileriyle avukatların görüştürülmesinin 4 gün sonra ilk defa gerçekleştirildiğinden bahsediliyor Bir diğer taraftan da mülteci krizi de devam ediyor Libya açıklarında iki mülteci gemisine battığı haberi var Onlarca kişinin öldüğü de aynı zamanda bu haber içerisinde söyleniyor Bundan da bahsedebilme fırsatı bulacağız Ama özete bakacak olursak neler olup neler bittiğine dair Uluslararası Havfı Örgütü'nün de aynı şekilde ...göçmenlerle alakalı olarak yaptığı açıklamayı görebiliriz... ...İngiliz merkezli insan hakları kuruluşu... ...Amnesty International... ...Luzları Sayfa yani... ...İtalyan polisini kayıt işlemleri için... ...parmak izleri vermek istemeyen göçmenleri... ...dövmekle ve onlara elektrik vermekle suçlamış... ...İtalya'da oluyor bu olay... ...insanların dövüldüğü ve elektrik verildiği... Ya ...Avrupa Birliği kentinde... ...Avrupa Birliği ülkesinde oluyor... ...bir diğer taraftan da savaş ve barış... ...haberleri de devam ediyor... Musul'u IŞİD'den temizlemek için başlatılan operasyon tüm hızıyla devam ediyormuş NTV, NTV komitelerinin haberine göre. Irak Savunma Bakanlığı Irak ordusuna bağlı özel güçlerin Musul'un kent merkezine girdiğini duyurmuş. Çatışmalar devam ediyormuş. Bir diğer taraftan da Musul'u da Daesh'den kurtarma operasyonu devam ederken terör örgütünün lideri Ebu Bekir Bagdadi'nin bir ses kaydı yayınlamış Bagdadi bu ses kaydında Türkiye dinsizlerle işbirliği yapıyor demiş ve militanlarına katılıyor. Türkiye'ye saldırı çağrısı yapmış. Güvenlik endişesi yaşanan durumlar da ortaya çıkmış. Bu sebepten olsa gerek. Ve bundan önceki durumlardan da dolayı olabilir. Mesela İsviçre ve Avusturya, Avusturya güvenlik gerekçeleriyle Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali'ne katılmama kararı almış. Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasını yürüten, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberlere dönecek olursak, Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasını yürüten savcının FETÖ davasının sanığı olduğu ortaya çıkmasının ardından eee soruşturmayla ilgili e, endişeleri de e, artması söz konusu. Bu artışta bu endişelerden ötürü e, bir açıklama yapılmış. Açıklamada Bu açıklamada Bekir Bozda tarafından yapıldı. Adalet Bakanı durumu tarihsizlik olarak nitelendirmiş Bekir Bozda. FETÖ davasına sanık olan kişinin savcı olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne FETÖcülükte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Çalışanları, yazarları ve yöneticileri suç e, suçlanan Soruşturmaya Savcı olarak atanmasının talihsizlik demiş Bir diğer taraftan da Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nebil Özgen Türk de Gece yarısı İstanbul'a dönmüş onunla haberi de var aynı zamanda Bu haberlerle beraber başlayacağız Ardından bir konuğumuz olacak Konuğumuzla da beraber e, Volkan Atılgan'la da beraber e, Ufak bir söyleyişi gerçekleştireceğiz Ama şimdi haberlere bakalım Neler oldu neler bitti Gazetelerde son gelişmeleri görebilmek mümkün değil. O yüzden e, tam olarak bilemiyoruz neler yapıldı, neler yazıldı, neler e, çizildi. Muhtemelen cumartesi günleri. E, cumartesi günü ve hafta sonu boyunca oldukça tartışılacakları bu durumun ne olduğu. Bazı gazeteler de ilimizde yok. E, cumhuriyet, evrensel, e, hürriyet, milliyet ve... Haber Türk gazetesi bugün elimize biraz geç ulaşacak gibi duruyor. Maç dolayısıyla olduğunu müjde Ama diğer gazeteleri elimizde göre bir elimizde görebilmek mümkün. Biraz e, detaylardan bahsederek bu karanlık cuma gününe karanlık bir giriş yapmak zorunda kalıyoruz. Pek iç açıcı haberler değil. Bir biz Türkçe haberiyle devam edelim. Biraz önce saydığım milletvekilleri operasyonla, geçici yapılan operasyonla gözaltına alındılar. Ve yakalama kararı hakkında yakalama kararı verilen e, milletvekilleri de var Mithat Sancar da bu, işte bu darbe utanacaksınız diye bir açıklama yapmıştı bu e, gözaltılar sürerken Ankara'daki HDP il binasında yaptığı e, yapılan bu operasyonlar sürerken istiyorsanız onun sesine ufak bir kulak vererek başlayalım işte darbe bu Darbe. Darbe arayanlar buraya baksınlar. Bu görüntüden utanacaksınız. 94'te de yaptınız. Ama irademizi kıramadınız. Kıramayacaksınız. Evet, e, Mithat Sancar'ın bu darbe sırasındaki polis operasyonu gerçekleştirirken ki verdiği tepkiyi dinlediniz. Başka sesler de var. Belki onları da önümüzdeki dakikalarda yer verebilme fırsatı bulabiliriz. Selahattin Demirtaş gözaltına alınırken alında gözaltındayken bir açıklama yapılmış. Avukatı Mehmet Emin Aktar görüşmüş. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nin haberine göre Aktar, Demirtaş'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde tutulduğunu söylemiş ve ilk mesajının sağlığım yerinde, moralim yerinde, halkımı halkımızı selamlıyorum." olmuş. Nereye götürülecekler sorusu var. HDP Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksek Dağ Ankara Milletvekili Sırcı Süreyya Önders, Diyarbakır Milletvekili Ziyapir, Mardin Milletvekili Gülsel Yıldırım Diyarbakır'a götürülecekmiş. Diyarbakır Milletvekili Nursal Aydoğan, Şırnak Milletvekili Ferhat Hancı ve Leyla Birlik için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak ve Cumhur, e, Abdullah Zeydan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP e, Grup Başkan Vekili İdris Balüken ve e, İdris Balüken ise Bingöl'e götürüleceği söyleniyor biz Türkçe'nin biraz yarım kalmış haberinde ifadeye gitmeyeceklerini açıklamışlardı diye de bir alt başlık var. Gözaltına alınan Demirtaş ve Yüksek dahil ile HDPli milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından haklarında açılan soruşturmada ifade vermeyeceklerini ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamışlardı diye hatırlatılmış. Anadolu Ajansı da bu konuyla bir bağlantı kurmuş. Anadolu Ajansı gözaltılarla ilgili geçtiği habere göre soruşturma Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülüyormuş. Ajansta yer alan haberde HDP'lilerin ifade vermeye gitmedikleri için gözaltına alındıkları ifadesi de yer alıyormuş. İçişleri Bakanlığı operasyona dair bir açıklama yapmamış. Bir açıklama yapmış özür dilerim. Açıklamada şu şekilde deniliyor. Yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade vermeye giden HDP'li milletvekillerinden Ferhat Encü, Leyla Biliksel, Mağrımak, Abdullah Seydan Selahattin Demirtaş, İdris Balüken, Fiyan Yüksek Daşenoğlu, Sırı Süreyya Önder, Ziyapir, Gülser Yıldırım ve Nursal Aydoğan gözaltına alındı denilmiş açıklamada. İçişleri Bakanlığından hakkında yakalama kararı bulunan HDP milletvekilleri Faysal Sarı Yıldız Tuğba Hezer Öztürk'ün yurt dışında olduğu tespit edildiği gözaltı kararları olan İmam Taşçer ve Nihat Akdoğan ile ilgili sürecinde devam ettiği bildirilmiş. Figen Yüksekdağ'ın eş genel er başkanı. Figen Yüksekdağ'ın Ankara'daki evine saat 1'de polislerce baskın düzenlenmiş. Yüksekdağ'ın danışmanısı Sıtkı Güngör polislerin kapıyı kırarak içeri girdikten sonra Yüksekdağ'a gözaltına aldığını söylemiş. Bununla alakalı bir video da vardı internette sosyal medyada dolaşıyor ama sosyal medyaya da girebilmek mümkün değil bugün. Aynı zamanda mesajlaşma programlarında da bazı sıkıntılar olduğu söyleniyor. Polisler Demirtaş'ın evine ise saat e, gece yarısı girmişler, operasyon düzenlemişler. E, 00.30 diye geçiyor. Demirtaş Twitter'dan paylaştığı bir mesaj ile Diyarbakır'da evime zor evimde zorla gözaltına alınma kararı ile emniyet yetkilileri kapımdalar demiş. Demirtaş ilerleyen dakikalarda terörle mücadele ekiplerince de gözaltına alınmış. HDP Grup Başkan Vekili İdris Balüken de gözaltına alınanlar arasında. Gözaltı için Ankara'daki... HDP Genel Merkezi'ne gelen polisler ekipleriyle partililer arasında da yaşanan bir ARBD'den bahsediliyor. Biraz önce duyduğunuz Mithat Sancar'ın sesi de aynı yerdendi. İdris Polüken'in kafasına eğerek e, polis arabasını almaya çalışan e, devlet resmi memurların da aynı şekilde olduğunu görebileceğiniz videolar da var bu haberlerin içerisinde. E, İdris Polüken bu gözaltına alınma süreci sırasında polis aracına binerken kafasına bastırmaya çalışan memura çek olacaktı. O ellerini ben yüzbinlerce oyun temsilcisiyim kafamı öyle bastıramazsın diyerek de tepki göstermiş. Bu, bu videoda internette mevcut. Eğer girebilirsiniz tabii ki. Ve aynı zamanda HDP'den yapılan bir basın açıklaması da var. Bugün yani 4 Kısım Cuma günü saat 10'da e, genel merkezimizde MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizin katılacağı bir basın açıklaması yapılacaktır denilmiş. Açık gazetenin bitimine denk geliyor bu. İyi çalışmalar dileriz diyerek de bitmiş. O açıklama halka. Halkların Demokratik Partisi'nin basın bürosu tarafından yapılanış. Olan bir açıklama bu. Rum böyle. E, genel olarak yaşanmakta olanlar bunlar. Tepkiler var. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş. HDP'li milletvekillerine düzenlenen operasyonlar ilişkin açıklama yapmış. Beştaş bir gece yarısı darbesiyle karşı karşıyayız. 4 Kasım darbesi. Birileri revanş alıyor. Aralıksız operasyonlarla bu gece devam ettiriyorlar demiş. Eee 24ten aldık. Onları da ileriden almışlar. İlginin internet sitesinden almışlar. Meral Danış Beştaş'ın sözlerini. Bir gece yarısı darbesiyle karşı karşıyayız. 4 Kasım darbesi birileri rövanş alıyor aralıksız operasyonlarla. Bu gece devam ettiriyorlar. Bunların dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ve diğer süreçlerle bir ilgisi yok. Alınan arkadaşlarımızın zorla getirilme kararı ya da yakalama kararı da söz konusu değil demiş Beştaş. Anayasaya göre milletvekillerine gözaltın anayasaya göre milletvekilleri gözaltına alınamaz. Mevcut dosyaların tümü mevcut dosyaların tümü de bilinen dosyalar. Şu anda tümüyle açıkça 15 Temmuz'dan sonra bir da karşı darbe ile karşı karşıya izlemiş. Henüz savcılık kararını göremedik. Sadece İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını biliyoruz. 11 arkadaşımız gözaltında ikisi hakkında henüz bir gelişme yok. Diğer arkadaşlarımız da yurt dışında diplomatik çalışmalarda demiş. Ve e, yaşananların Türkiye'yi 20-30 yıl geriye götürdüğünü belirterek şu şekilde konuşmuş. Bu karar yani gözaltı kararı savcıların kendi başına aldığı bir karar değildir olamazdı da. Hukuki süreç açısından olamazdı da, demiş. Bu gelişmeler vayim ötesi. Adım adım içinde bulunduğumuz gemi batırılmaya çalışılıyor. Şu anda bir siyasi partiye, eş, başkan, eş genel başkanlarına, milletvekillerine yönelik operasyon, operasyonun halkın iradesinde açık bir darbe olduğu konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmamalı demiş. Bu bir çılgınlık hali. Türkiye en hafif deyimiyle bir 20-30 yıl geriye gitmesi demektir. Bu konuda herkes aklını başına almalı. Çok ciddi bir hukuksuzluk haliyle karşı karşıya konuşmuş İçişleri Bakanlığı ve e, diğer medya organlarının vekillerinin yakalandığına yönelik açıklamasına da tepki göstermiş Beştaş. Hepsi evinden ikametinden alındı, çalışmalarca sırasında alındı. Şu ana kadar aldığımız bilgiye göre bütün arkadaşlar evlerinden almışlar. Bir yakalama hali yok. Eve zorla baskın yapma var, kapıların kırılması. E, bir suçlu aranıyormuş gibi bir gözaltı söz konusu. Herhangi bir kaçma işlemi yok demiş. Ve Beştaş... EDP genel merkezindeki son durumla ilgili olarak da genel merkezimizin etrafını sarmış durumdalar. Giriş çıkışı izin vermiyorlar, polis haplıkası var ve aramaya devam ediyorlar demiş. Ve çağrıyı da şu şekilde sonlandırmış. Bu demokratik bu demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Demokrasiye savaş açma anlamındadır. Demokrasi demek halk iradesi, serbestçe özgür seçimler demektir. Bu seçimlerin sonucunun herkes tarafından kabul edilmesi demektir. Bu nedenle biz gerçekten Türkiye'yi demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz demiş. Yaptığı açıklamada TM4'ünün internet sitesinde okudum bunu. Ertuğrul Kürçü'nün de yaptığı bir açıklama var. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürçü bu gece olanların ceza hukukuyla hatta herhangi bir hukukla izah edilebilir tarafı yok demiş. Bu HDP bu HDP milletvekillerinin kaçırılmasıdır olanların açıklaması budur demiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Nazi tipi bir diktatörlüğüne götürdüğünü söylemiş Kürkçü Devlet parlamenter demokrasinin uluslararası standartlarına bağlı kalacak mı kalmayacak mı? Temel soru bu diye açıklamasını yapmış ve şu şekilde sürdürmüş konuşmasını. HDP yalnızca kağıt üzerinde bir parti değildir. Tabanı yerel organizasyonlarıyla bir eylem partisidir. Bundan sonra da parti doğrultusunda anayasaya uygun bir şekilde demokrasi için mücadele etmeye devam edecektir demiş. Bilgis Türkçeden aktardım bu haberi de. Böyle detaylar geldi geldikçe biz de aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Hemen bunun ardından da Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonla başlayalım. Haftanın ilk haberiydi bu. Daha sonra birinden çıkıp ilk haberine tekrardan geri dönelim. Cumhuriyet Gazetesi avukatları dün gece saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yazarlarla dört gün sonra ilk görüşmelerini yapmışlar. Yazar ve yöneticilerin e, ifadelerinin alınması bekleniyormuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcılarından Murat İnam'ın yürüttüğü PKK, KCK ve FETÖ/PDY, PD pardon E, soruşturmasına. Eee de olabilir bilmiyorum hatırlamıyorum. soruşturması kapsamında 668 nolu kanun hükmünde kararname gerekçe gösterilerek 5 gün boyunca avukatla görüşleri kısıtlanmıştı. Avukatlar yakalama, arama, gözaltı ve avukat görüş yasağına 1 Kasım 2 e, 1 Kasım 2016 tarihinde itiraz etmişti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği iki Kasım'da avukatların talebini reddetmiş mahkemenin kararı avukat görüşü yasağını 24 saatte sınırlandıran 29 Ekim tarihli kanun hükmünde kararnameyi boşa çıkarmış oldu diye yazılmış. t internet sitesinde İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği red kararı ile posta ret kararı postaya verildiği için bugüne kadar avukatlara tebliğ edilmemiş. Öte yandan Hikmet Çetin kanun avukatı Burak Öder'de ayrı bir başvuru yapmış ve kısıtlamaya itiraz etmiş. O derece karar veren tebliğ karar elden tebliğ edilmiş. Hakimlik o kararda 24 saati zorunlu tutan 676 sayılı kanun hükmündeki kararnamesinin kararname hükmünde kararnamenin 3. maddesinin o hal sonrası için çıkarıldığını savunmuş. O hal sonrasıymış o, iş, o artık. Onda soruşturma kapsamında kimler gözaltında? Onları da hatırlayalım. Ee, gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu gazete yazarlarından Aydın Engin, Hikmet Çetin Kaya, Kadir Gürsel ve Güray Özüle, Cizel Musa Kart, Cumhuriyet Kitab Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç gözaltına alınmıştı. Gazetenin yurt dışında bulunan eski yayın yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında da yakalama kararı vardı. Ne olmuştu diye hatırlayacak olursak adına Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en üst klusal gazetelerinden biri olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarları hakkında FETÖ ve PKK adına suç işledikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gazetenin 13 yazar ve yöneticisi gözaltına alınmış, hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş Ağustos ayında tüzel kişiye açılmış bir soruşturma olduğunu görüşünü söylemişti televizyon ekranlarında yaptığı basın açıklamasında. Bu arada bu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat İnam'da Murat İnam'ın da FETÖ üyeliği ve suç ve suç uydurmaktan yargılandığı ortaya çıkmıştı. Murat e, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Cumhuriyet Operasyonu, Cumhuriyet Gazetesi'nin operasyonunu yapan savcı İnam'ın selam tweet soruşturmasında kumpas iddiasıyla önlük davada ismi geçtiğini söylemişti. Böyle bir durum söz konusu ve e, çeşitli haberlerde son dakika haberleri de geliyor. Ondan da bahsedelim. Detaylı bilgiler yok şu an derimizde ama. Diyarbakır'ın merkez ilçesi emniyet ek binası yakınlarında çok şiddetli bir patlama olduğu belirtilmiş. Olay yerine çok sayıda mobilya sevk edilmiş. Gelen son haber bu. Ve patlamana şiddetle bazı binaların yıkıldığından bahsediliyor. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Aslan, patlamanın merkez bağlar ilçesinde daha önce polis okulu olarak kullanılan bina emniyet binasının ek emniyet binasının yakınlarında gerçekleştiğini söylemiş patlama o kadar çizitliydi ki gökyüzünü sarı dumanlar kapladı bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi demiş haberlerin detaylarının geleceğine dair de bir ufak hatırlatmada var sonunda durum böyle son 2 dakikamız 2.30 saatin sonunda bir de yaşanan büyük bir kaza e, da değil artık bu ya Nasıl açıklanır bilmiyorum. Libya açıklarında iki mülteci gemisinin battığı ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısının 240'ı bulmasından korkuluyormuş yine. Yüzlerden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Charlotte Sami, gemilerin birinde 29 kişi kurtulduğunu, 120 kişinin ise denizde kaybolduğunu söylemiş. İkinci gemide ise sadece 2 kişi sağ kurtulabilmiş. Bu gemidekilerin sayısında 120'nin bu gemidekilerden 128 120'sinin de hayatını kaybettiğini sanılıyormuş. 120-120-240 insan. Carlotta Samir'in yaptığı açıklamada gemiden ağırlıklı olarak Batı Afrika ülkelerindeki mültecilerin e, taşındığı gemi olduğu duyurulmuş. E, Birleşmiş Milletler daha önce şu ana dek Akdeniz'de 4000'e yakın göçmenin hayatını kaybettiği ve 2016'nın bu açıdan en yüksek can kaybının görüldüğü yıl olduğunu da duyurmuştu. Onu da hatırlatalım. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından güzergah olarak Libya'da üzerinden Akdeniz'e aşar, Akdeniz e aşarak Akdeniz'e aşarak İtalya'ya gitmeye çalıştıklarına da dikkat çekilmiş. Aynı zamanda bir biz Türkçe haberinde. O güzergahta olan 240 kişiden bahsediyoruz. 240 hikaye, 240 insan, 240 eş, 240 sevgili, 240 abi, abla şu anda kaybolmuş durumda Libya'nın açıklarında. Durum böyle. Biraz da gazetelere bakalım ardından. Konumuzu Oltan Atılgan'la konuşacağız. Sinop fotoğraf sergisini nükleerle, nükleer enerjiyle alakalı olan e, doğrudan bağlantıda kurabileceğimi Sinop nükleer sergisini konuşacaktık. Daha önceden yaptığımız bir e, randevumuz vardı. Şimdi gazetelere baktığımız zaman neler yazılmış, neler çizilmiş diye onu da aktaralım. Cumhuriyet Gazetesi Direniyoruz manşetiyle çıkmış bugün. Cumhuriyet yazarları baskılar karşısında yılmayacaklarını ilan etmişler ve üst başlıkta bir sürü manşetten de serbest bırakın çağrısı yapılmış. Bekir Bozola'nın talihsizlik açıklaması yapılmış ee, ve CHP'li Levent Gök'ün Savcı İnam'ın FETÖ davasının sanığı olmasın son derece vahim olduğunu söylediği açıklaması var. El çektirilmeli deniliyor, HSYK göreve çağrılıyor, direniyoruz deniliyor ama bir diğer taraftan da Cumhuriyet yazarları baskılar karşısında Yılmıcaktan yani ilan etmişler işte manşetin hemen altında verilen bilgiye göre geleceğimiz için deniliyor. yurttaşlar Cumhuriyetine ve yayınlarına sahip çıktıkları çıktığı ziyaretler ve protesto gösterilerini sürdürüyorlarmış Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre. Evrensel de susmayacağız, yılmayacağız diye bir manşetiyle çıkmış. Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon, yapılan operasyonu basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma özgürlüklerine darbe olarak nitelendiren Cumhuriyet yazarları susmayacağız, teslim olmayacağız demiş. Durum böyle. Akdeniz'deki mülteci bir faciasından bahsediyor. Aynı zamanda Evrensel Gazetesi bunu görebilmiş. Diğer gazetelere baktığımız zaman da bir gün Gazetesi'ne bakalım. Ziyat etmiyoruz denilmiş. İstanbul Üniversitesi'nin rektörü seçimlerinin kaldırılması ve akademisyenlerine ihraç edilmesi kitlesel bir eylem olarak protesto edilmiş. Eylemde sık sık üniversiteler bizimdir slogan atılırken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının artan baskılarına teslim olunmayacağı vurgulanmış. bir gün Gazetesi de bu haberi manşetini taşımış. Doğru haber soruşturması diye de altı bir haber var. Cumhuriyet Operasyonu'nun savcısı FETÖ olduğu ortaya çıkan e, inan İnan, e, ortaya çıkana pehlivana e, soruşturma açılmış. Soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş. Ve e, diğer haberlerden de bahsediliyor. Bölüm Eyle Propaganda denilen haber başlık var. Kaygül'e izliyorum denilen e, Cumhur, Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama var. Durum böyle Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hürriyet gazetesine bakacak olursak elimizde olmayan gazetelerden bir diğeri HDP gece yarısı, gece operasyonu diyerek de vermiş bunu, yakalayabilmiş. Diyarbakır Başsavcılığı'ndan sosyal medyada terör operasyonu olarak gitmişti Hürriyet gazetesinden yayınlanan haberde başlık ama gazetede böyle bir şey yapmamışlar. Diyarbakır Başsavcılığı'nın terör soruşturması kapsamında alt başlıkta yapıyorlar. HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekili Sırrı süreya Önder gözaltına alındı demiş. Onun üzerinde HDP'li olduğu söyleniyor tweetlerle duyuruldu deniliyor klasik tipik hürriyet gazetesinin haberlerinden bir tanesi işte Beştepe'de baş başa denilmiş Milliyet gazetesinde devlet bahçeli ile el sıkışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı var bir saat görüşmüşler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri bahçeli zirvesinde başkanlık sisteminin ekseninde anayasa değişikleri ve idam konusu oturmuşlar idam tartışmışlar ve aynı zamanda burada mıydı farklı bir yerdeydi galiba Partinin Hocalan'ın da idamla yargılanmasını istediğine dair bir açıklaması vardı. Beftepe'de Devlet Günü diye verilmiş haber Türk gazetesinde bu. Erdoğan ve MHP lideriyle Erdoğan MHP lideri Ekülye'de bir saat görüşmüş. Bunun fotoğrafı çekilmiş gene. Sabah gazetesine bakalım elimizdeki olan gazetelere geçelim. Sabah gazetesi Almanya teröre çanak tutuyor diye çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK DHKPC'ye kol kanat giren Almanya'na şimdi FETÖ'nün arka bahçesi olmasından dolayı endişe ediyoruz demiş. 2 nokta üst üste ismini verdikten sonra da Cumhuriyet, e, Sabah gazetesi de bunu duyurmuş. Akşam Akıncı'dan Pensilvanya'ya canlı yayın diye yine darbe gecesindeki neler olup neler bittiğini anlatan polise hikaye devam ediyor. Geçiyorum. Kod Abdullah diyerek aynı şekilde Yeni Şafak gazetesi de bu polise hikaye devam ettiriyor. Almanya terörü çanak tutuyor diye aynı manşeti atmış. Ee, Sabah gazetesiyle HDP'ye büyük operasyon diye de vermiş sağ üst köşeden hemen. Terörün partisi HDP için gece yarısı düğmeye basıldığı denilmiş. Bu, bu şekilde tasvir edilmiş. Daha önce dokunulmazlıkları kalkan eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve FİGEN yani Yükseklarında aralarında olduğu HDP'liler gözaltına alınmış. Vekiller hakkında gözaltı kararı deniliyor durumumuz Star Gazetesi'ne bakalım. Bu mu sizin kriteriniz demiş. 15 Temmuz'dan bir ay sonra, 15 Temmuz'u bir ay sonra kınlayabilen Avrupa Birliği her terör operasyonunu anında Ankara'ya Ankaraya AB kriterlerini hatırlatıyor. Peki Avrupa Birliği'nde de durum ne? İşte son 24 saatlik icraat derdirilmiş. Ve yine Almanya terörü çanak tutuyor demeci de. Star Gazetesi'nin Sür manşetinde Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın fotoğrafıyla beraber yer almış durum buydu. Elimizdeki açıklamakta daha ve haberlerin ilk kısmı böyle. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra konumuz Volkan Atılgan ile beraber ufak bir söyleyişi gerçekleştireceğiz. Nükleere karşı fotoğraf sergisi 5 Kasım Cumartesi günü yarın Kadıköy Kalınış Parkı'nda Kadıköy Belediyesi'nin sosyal tesislerinde e, ilk kez gerçekleşecek. Ve e, bu konuyla da alakalı ufak bir mülakat gerçekleştirmek üzere Açık Gazete'nin son açı haftanın son açık gazetesinde Tolkan Atılgan'da konuşacağız. açık gazete his hopes that never start Lord but i feel that way Oh of my soul my soul is staying Oh but what am i to do Moin in Circles adli parçayı dinliyoruz Friends of Distinction grubundan ee, Harry Ellison'un bugün doğum günüydü grup üyelerinden 1938 yılında bugün doğmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nde Dallas'ta bu şarkıyla beraber de ona günaydın dedik Evet kaldığımız yerden Açık Gazete'ye devam ediyoruz haftanın son Açık Gazetesi'ne cira ediyoruz Ben canton Tom Bil, Teknik Pasadal arkadaşım Serahattin Çolak var Aynı zamanda şimdi de bir konuğumuz var nik mi sinopo, e, sinopo fotoğraf sergisinin e, yapımcısı diyeyim nasıl nasıl teraffüz edeyim abi. <gülüyor> Nikler <gülüyor> Sinop'a mı oldu gene? evet yaratımlayıcısı düşüncüsü fotoğrafçısı diyeyim. Sağ, sağ o, kanat organla beraberiz. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. E, sinop'ta havalar nasıl diye başlamak çok isterdim ama genel olarak memleketin, ülkenin genelinde, sınır komşularında peki gibi. Değil tabii mi? tabii, fevkalade. Buzluk. E, bugün yolda da öğrendiğim üzere maalesef milli ila diye bir e, gözaltı ve tutuklama çıkmış. hani Bir taraftan da tabii hani teröre ve terörün e, tüm e, terörize kanallarına destek veren e, herkesin... E, bir lanete uğramasını dileyerek söylüyorum bunu ama parlamenter sisteme inanmış, parlamenter sistemde kendisini ifade eden, verdiği oylarla şikayetlerinin değişip düzelebileceğini düşünen, hatırı sayıdır sayıda oy alan bir kitle partisinin parlamenterlerine karşı yapılmış bir tutuklama evet. gözaltı kararları var daha doğru ifadeyle. Evet. yani Bugün bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili de gözaltına nasıl, nasıl bir hüzün ve nasıl bir e, duygu e, yumağına bürüneceksem e, Halkların Demokratik Partisi'nden de e, gözaltına dağın parlamenterlerle ilgili aynı hüzün yumağına büründüm. Evet. Ümit ediyorum. E, umuyorum düzelir. Umuyorum... E, ...islenmeyen olaylar olmaz. Ee, umuyorum... Ee, ...umuyorum her şey daha güzel olur. Umuyorum. Umalım. İnşallah diyelim. Fotoğraf sergisinde geri dönücek olursak... ...bu seninle beraber gerçekleştirdiğimiz... ...ilk e, şey değil. İlk... E, evet, ...milakat ikinci değil. Söyleşimiz. İkinci söyleşimiz. İlk e, söyleşimizden... ...bu yana neler olup neler bitti... E, ...onu biraz anlatabilir misin acaba? Bizim? E tabi ben e, kısaca... E, ...bir kez daha yeni diyeyim. Sinop'ta yaşıyorum. Sinop'ta bir... Küçücük bir fotoğraf stüdyom var. Bir aktivistim, sivil toplumcuyum. Sinop'ta geçtiğimiz aylarda parlamentoda da karara bağlanan, Sinop ve Mersin'de yapılması kurgulanan nükleer güç sentraline dair, hayır diyen, buna dair kamu oyu duyarlığı yaratan, fakat bilindik rotoliklerden uzak, ...bağırmadan, çağırmadan, binlerce sayfa rapor yayınlamadan, salt... ...Sinop fotoğrafları üzerinden, bakın... ...bu meseleyi buraya yapacaklar diyen... ...bir e, çağda sanat disiplini olarak... ...koydu kordu fotoğraf sergisini... ...Sinop, Sinop'a bağlı ilçeler... ...köyler, insanlar, yüzler... E, ...kısayırsa her şey... Evet. E, ...dünyanın en güzel noktalarından biri... E, ...Zeus'un... ırmak e, Tanrıçası... O Sopos'un güzeller güzeli kızına aşık olduğu, Sinope'ye aşık olduğu ve e, onu e, el değmemiş topraklara bıraktığı e, nadide bir kent Sinop. Burada olmamalı nükleer. Nükleer hiçbir yerde olmamalı. Yani dünya vazgeçerken, dünya hızla uzaklaşırken e, bizim ülkemizde de, Olmamalı. Güvenlik kaygılarımız olabilir. Belki e, savunma sanayi açısından düşünülüyor olabilir. Ama bunun da kamuoyuna doğru ve düzgün bir biçimde anlatılması lazım. Ya da kategorik olarak evetleniyor olabilir. Malum biliyorsun sağlık alanında e, özellikle kanser tedavisi gibi bir takım alanlarda nükleer e, e, alandan yararlanılıyor. Bunlara bir itirazımız yok. Bunları... Yine e, bilimsel çerçevede konuşup tartışabiliriz. Ancak maalesef e, ülkedeki doğalgaz alım garantileri, e, ülkedeki enerji politikalarının e, birazcık e, altını e, eşip baktığınızda e, hala barajlarımızın yani hidroelektrik santrallerimizin rentable çalıştırılmadığını, hala kayıp kaçak bedelimizin çok yüksek oranlarda olduğunu, hala... E, Özellikle enerji bakımından söylüyorum. E, santrallerimizin güvenliğinin daha iyi alınamadığı. Dinleyiciler hatırlayacaktır. Yani hala kedi ve trafo üzerinden e, espriler yapıyoruz. Yani biz trafoyu dahi koruyamıyoruz. Kedi girdiği için elektriklerin kesildiği bir e, kent oldu İstanbul. Hatırlayacaktır evet. dinleyiciler. Tüm bunu düşününce kara mizah gibi geliyor. Yani nükleer güç santraline biz Ee, zira hani zenginleştirmiş uranyuma da sahip değiliz. Onu da ithal edeceğiz. Dışarıdan alacağız. Evet. Ee, yani hiç bir bu, bunları da... bir kenara bırakıyorum. Sadece nasıl koruyacağız? Aynı ee, konu benim de aklıma geldi. E... Özellikle darbe sonrasındaki yapılan açıklamalar <gülüyor> ve gelişmeler sırasında çok fazla düşündüğüm bu konuyu. Nükleer santral gibi bir şeyin Türkiye'de olması evet. şu andaki mevcut bu güvenlik anlayışıyla beraber ne gibi tehlikeler içerisinde? Yani tabii tabii. Edeyim. Çok düşünmek çok, gerekiyor. Çok üzerinde. haklısın. Yani Allah muhafaza 15 Temmuz'da Bu ihanet çetesi e, televizyon yayınlarını veren Ankara'daki istasyon yerine e, atıyorum. Sinop'taki güç santralini de bombalayabilirdi. Evet. Aman Allah'ım yani bunu düşünmek bile istemiyorum. Hakkuyu da olabilirdi. Tabii tabii yani e, çok ciddi bir garabetle karşı karşıyayız ama kamuoyuna, kamuoyu vicdanına bağırmadan, çağırmadan sakin sakin meselenin anlatılması, tane tane anlatılması lazım. E, bu anlamda da e, sergimiz sekizinci kez e, Kadıköy Belediyesi himayesinde Kadıköy ilçe sınırları içerisinde Kalamış Parkı'nda 5 Kasım Cumartesi günü saat 14'te. E, yani yarın. E, evet, e, Kalamış Parkı'nın içerisinde bulunan Kadıköy Belediyesi sosyal tesislerinde kamuoyuyla buluşturulacak. Sergi bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine çok şey borçlu e, O belediyelere Setleniyor götürülüyor taşırılıyor ve Onların aracılığıyla Kamuoyuyla da oluşturuluyor e, Tabi gönül arzu eder ki biz bunu Daha uzak coğrafyalara e, Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakim olduğu Kentlere taşıyalım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hakim olduğu kentlere taşıyalım Ama maalesef Her iki partinin de seçim beyannameleri parti tüzükleri, enerji politikaları açık ve nettir. Bu partilere dönük e, oy kullanan seçmenimiz, e, seçmenlerimiz, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi için söylüyorum. Nükleere evet e, demiş oluyorlardır. Bunu unutmasınlar. Evet. Şu andaki SINOP'taki mevcut durumdan da kısaca bir bahsedebilmem mümkün mü? Nasıl bir işleyiş var? Neler dönüyor? Neler konuşuluyor? Hemen e, bütün çıplaklığıyla söyleyeyim. E, nükleerin iki... Pazarlanış biçimi var. Birincisi nükleer Sinop'ta da iş aş yaratacak. Hı hı. Sinop e, ve Kastamonu e, Türkiye'nin en yoğun göç veren riayetlerinin başında geliyor. Sinop bir başka yönüyle de e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin en mutlu kenti. evet Malum bir hatırlarsın bu sene benim kravatörlüğümde üyesi bulunduğum Sinop Güç Birliği Derneği ve Sinop Belediye'mizle ortaklaşa düzenlediği düzenlediği düzenlediğimiz 1. Uluslararası Sinop Mutluluk Festivali bir Happiness Fest gerçekleştirdik. 117'ye yakın sanatçı ağırladık bu festivalde. Eee iki ayrı e, alanda e, ödül dağıttık. E, Yamanokay Sinema Armağanları, e, Şefik Duren Tiyatro ödülümüz eee e, onlarca sanatçı dostumuz e, festivale gönüllülük esasıyla katkı verdi. Paneller, söyleşiler Ee, bir heykel çalıştayı e, sportif aktiviteler e, malum biliyorsun cezabimiz e, Sinop cezaevi oldukça ünlüdür cezaevi ile ünlü olan bir kentin de mutlu olması ayrıca Ayca malerdir e, devamlı işbirliği E, farklı bölgelerden belediyelerimizin bir araya getirilmesi. Örneğin bu yıl İzmir Gazemir Belediyesi Sinop'ta konuktu. İtalya'dan Cenova konuktu. E, Yunanistan'dan da Selanik Belediyesi konuktu. Bu festivali bu arada gerçekleştirdik. Bütün bunlar kısacası can, e, sanatın sanatçının e, basın emekçilerinin e, aslında siyaseti, siyasetçinin elini kolaylaştıran Siyasetçinin yetişemediği noktalara yetişen, yardımcı olan, basitleştiren bir hareket tarzımız var aslında. Yani evet. senin dinleyicilerinin de, Ömer abinin dinleyicilerinin de ya da benim takipçilerimin de diyelim daha geniş çerçeveyle biraz ufkunu açmaya çalışıyoruz. Biraz, biraz daha hani ...bir dinlenin ve biraz daha düşünün diyoruz. Bu Mesajı kendiniz alın diye. Evet, evet, zamanda. evet. Yani sonuçta kitle, kitle siyaseti yapan... E, ...siyasetçilerimizin... E, ...kullandıkları dile üstü çok dikkat etmeleri... ...gerekiyor. Biz biraz daha bu konuda... ...keskin hareket edebiliyoruz. Yani oradaki açığı belki biz kapatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda basın özgürlüğü... ...olmazsa olmazımız... ...çok daha özenli, çok daha... ...dikkatli olmalıyız diye... ...düşünüyorum. E, ötekileştirmeden... Yani bugün Akit'e bir baskın yapılsa olağanüstü bir öfkeyle dolarım. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Evet. Yani ya da Yeni Şefa ya da ya da. ya da Yani dolayısıyla basın özgürlüğü sanatsal da bir alan özgürlüğü sunmuş oluyor. Buradan herkese senin de izninle bir sağduyu çağrısı yapmak istiyorum bu anlamda. Ee, tekrar yine diyeceğim. Umarım her şey güzel olur. Çok teşekkür ederiz. Ben sergiyle ilgili söyleyeyim evet. Sergilerle alakalı birkaç detay daha sormak istiyorum. 70 adet fotoğraftan oluşuyor bu sergi. Bu fotoğraflar, bu çekilen fotoğraflar en son geldiğiniz açık gazete mülakatından hemen sonra çekilmiş olan fotoğraflar mı? Güncel hayır, olanlar mı? Yoksa hayır. genel bir çerçeveden bahsediyoruz. Tabii, hem genel hem de yeni güncel fotoğraflar da var. E, durmadan, nefes almadan çalışıyorum ben. E, Mutluluk Festivali'nin dışında e, nükleere karşısına o fotoğrafları e, sergimizin dışında e, yaşadığım kentin kent belleğini e, 1908 2. Meşidiyet'ten günümüze kadar getiren 16 bin karenin üzerinde E, ...fotoğraf karesinin bünyesinde barındıran... ...devasa bir arşivi yönetiyorum... ...Tarabalar bir ayancık belgeseli adını verdiğim... ...ardından mübadele neticesinde... ...Sinop'tan göç etmiş... ...Anadolu rumlarının izini sürüyorum... ...onlarla ilgili bir fotoğraf sergisi hazırladım... ...belgesel fotoğraf sergisi... ...adına oh olsun fenalıklara... ...dediğimiz bir sergi... ...bugün de o kadar hani veciz bir evet. deyim oldu ki... ...oh olsun fenalıklara... E, ...gönderdiğimiz Sinop'lu Anadolu rumları... ...rakı içerken şerefedemezlermiş... Oh olsun kötülüklere derlermiş. Fenalıkları da değiştireyim daha anlaşılabilir olsun. O yüzden oh olsun kötülüklere dedik bu serginin adına da. Umuyorum e, olağanüstü bir aksilik olmazsa Ocak ayında bu sergide Şişmanoğlu Magora'da burada e, Beyoğlu'nda bütün İstanbul kamuoyu ile kamuoyu vicdanıyla buluşacak. E, onların gözünden adını verdiğim çocuk pedagogisi üzerin, pedagoji üzerinden yürüyen e, foto pedagoji eee 0-11 yaş grubu için başka bir çalışma götürüyorum. Sinoptay. Da yani. Bütün çalışmalarım sinopta eee yürütüyorum can evet. burada. Yani hepimiz işimizi iyi yaparsak e, zaten iyileşecek her şey. Bu kadar basit bunun çözümü. Evet. Evet. evet. Hepimiz hepimiz işimizi iyi yapmalıyız. Hayatı iyi yaşamalıyız. Yani önce çorbamız kaynasın. Muhakkak yani olmazsa olmazımız. Sonra da biz ne yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Evet. Herkes kendi bulunduğu alanla ilgili bunu becerebilse bütün mesele çözülecek aslında bir taraftan evet. da. Sergiye dönecek olursak, 70 kare fotoblok, bir bölümü güncel, bir bölümü genel, son 2-3 yıllık çalışmalar, e, haliyle mevsimsel kesitler, doğa fotoğrafları, panorama manzaralar, kış, sonbahar, yaz, ilkbahar. E, Sinop'un, e, nüklerin şayet arzu etmiyoruz, asla istemiyoruz ama kurulmasıyla beraber neleri kaybedeceğini... Kalın kalın altını çizen bir görsel sanat disiplini. Kadıköy için şöyle bir e, yenilik e, yaptık. Bu sergide Kadıköy'de yaşayan Kadıköy 6 Yolda İş Bankası'nda çalışan bir memur arkadaşımızın adını da buradan anayayım. kar Karya, iş dinliyorsa da ona selamlar. Jüriye'nin e, fotoğraflarını da dahil ettik. Ve şu biçimde dahil ettik. Can E, mobil hayatlar mobilize hmm. fotoğraflar dedik e, fotoğraf bir disiplin ağır bir e, kamera taşıman gerekiyor e, ayarlarını doğru yapman gerekiyor kendine ait pratikleri var evet. Evet. dolayısıyla bir disiplin ve o disiplin hayatın akışı hızıyla maalesef örtüşmüyor yavaş kalıyorsun devreye telefon giriyor abi evet. jüridenin çektiği fotoğraflar telefonla çekilmiş fotoğraflar çok hızlı çok fast O yüzden mobil mobilize bir akış. Sinobu hem bir profesyonelin hem de bir amatörün gözünden izleyicinin izlemesini... ...hem bir profesyonel makineden hem de bir cep telefonundan izlemesini istedik. Jürilerin de fotoğrafları bu sergide olacak, jüride de orada olacak... Ee, bir müzik dinletimiz var sergi içerisinde ee, bir cello ve bir akoryondan oluşan bir ikilimiz var. Onlar da gönüllülük esasıyla geliyorlar. Sevgili Hakan'a da buradan teşekkür edelim. Yani bu e, çağdaş sanat disiplini başka e, sanat disiplinleriyle buluşturulmuş zengin bir etkinliğe dönüştü. Evet Kaçta başlayacaktı? Onu da tekrar hatırlatabilir misin? 14'te e, Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Aykurt e, Nuhuğlu'nun katkılarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın prensip ve referans desteğiyle Sergi Kadıköy'de bağırılıyor. 14 Kasım'da da 9. durağı olan İzmir Buca'ya gidiyor Sergi. Yine ve, bir cezaevlerinden olan böl bölgemiz galiba. <gülüyor> evet, evet. Türkiye'nin en ünlü cezaevlerinden biri. Buca'ya gidiyoruz Buca'da da sevgili Levent Piliştina ev sahipliği yapıyor Sergi'ye. Can'cim hedefim yaklaşık 2,5 milyon izleyiciye ulaşmak 2,5 milyon insana dokunup bakın hey burada böyle bir mesele var diyebilmek evet. Müsaade edersen Mutluluk Festivali'nden birazcık bahsedip devam etmek istiyorum 1. Uluslararası Mutluluk Festivali'nde dediğim gibi 117 kişilik bir kadro araladık festivali birazcık parçalarsan içinden 5 tane festival fiş kuruyor dosyayı özellikle bırakacağım incelemen için. Şu son 25-30 yıldır Türkiye'deki festivallerin kiraz, karpuz ot vesaire festivaline dönüştüğü bir mehtarisi takımının ki evet bizim göreneklerimizde de yeri vardır saygıda duyarız ama Sadece onunla salt sınırlandırılan, bir mehter takım ardından toplu sünnetle devam eden, e, bölgenin meşhur olan meyvesine dair bir güzellik yarışması yapılıp o kıza bir güzellik payesi verilerek bitirilen festivallere dönüştürüldü. Yani açık hava düğün salonuna dönüştürüldü evet. festivaller. Buna dair bir manifösto koydu ortaya bu festival Bir dakika dedi, bir dakika. Şimdi ikincisini var ediyoruz bu festivalin Festivalin bütün doneleri internet alanında mevcut İnternet kullanımı tabi açıksa şu anda mevcut ee, Bildiğim kadarıyla Sosyal medya erişimimiz yoktu Ama Google çalışıyor ama bilmiyorum canım. Yani <gülüyor> yakın zamanda da umarım çalışır ee, Bunlar edinilebilir Youtube'da çeşitli linklerimiz var ee, Buradan e, canlı görseller İzlenebilir Tabi parasız yani şimdi E, böylesine bir işi de kimse e, ya da çok kimse e, fonlama gayret keşidinde de olmuyor. Hani Dedim ya işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz ve bunun farkında olan insanlar oluyor. İşlerini doğru yapıyorlar ve bu bize zarar verebilir diyorlar uzun vadede. Dolayısıyla çok fazla destek bulamıyoruz. Buradan dinleyicilere, e, canım güzelim plaza insanlarına, patronların sağ kollarına beyaz yakalığı arkadaşlarıma sesleniyorum bu festival hepiniz ve hepimiz için çok ciddi kıymet arz ediyor umarım bizimle dayanışırsınız umarım Kıbrıs'a da az giderek umarım Bodrum civarındaki tatil sayınızı biraz daha düşürerek bu festival için olağanüstü katma değer yaratacağınız olan kuşkum şüphem tamamen ortadan kalkar. Evet. E, fonlanmaya ihtiyacı var festivalin için. E, yine nükleer atıfla döneyim. E, derdiniz ne diye sorduklarında e, politik idealleri olan fotoğraf, politik idealleri olan sanat, gerisi Nazım'ın da dediği gibi lafı güzaf. Artık sanatın, sanatçının basın emekçilerinin fantezi yapmak gibi bir lüksü yok. Kubizm yapmak gibi bir lüksü yok. Hayatı kendisini, çevresini değiştiren, dönüştüren bir bilinç ve sorumluluğa, bir ödeve ihtiyacı var. Evet. Cumhuriyet kazanımlarının korunup kullanmasını bir ödev saymamıza ihtiyaç var. Devir, devir dik durmak, devir çalışmak, devir Katma değer yaratma devri Can'cim. Evet. Buradan e, politik idealleri olan e, bu idealleri e, demokratik sınırlar içerisinde e, bilimle, aşkla sürdüren kadın erkek herkese kolay gelsin diyorum. E, sözlerimi burada müsaadenle sana devrediyorum. Evet. Yoruldum artık. Çok teşekkürler. Volkan, Volkan Atılgan'la beraberdik. Nükleer mi Sinop'a? Nükleer mi Sinop'a mı oldu canım fotoğraf sergisi hakkında konuştuk... Aynı zamanda Mutluluk Festivali'nden de bahsettik. Yarın 4 Kasım Cuma günü e, Kadıköy'de Kalemiş Parkı'nda yapılacak Beş olan Kasım. 5 Kasım'da özür dilerim. Cumartesi Cumartesi günü Kadıköy Kalemiş Parkı'nda yapılacak olan e, bu fotoğraf sergisinden bahsetme fırsatı bulduk. Çok teşekkürler. Ayrıca Juju'de kar yağışı, mobil hayatlar, mobilize evet. fotoğraflar. Evet. Ayrıca bir çello e, ve e, dinletimiz var. Ayrıca milli içkimiz var. Ücretsiz ona göre arkadaşlar. Bekliyoruz. Çok teşekkürler. Yarın orada görüşmek üzere diyelim. <gülüyor> Sağ olun. Çok teşekkürler Canetim. Evet. Sağ olasın. Açık gazete. Seyyare. sizin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Günaydın sesinin önü. Merhaba, merhaba Can. Merhaba Can'cığım. <gülüyor> Bugün Ömer Madre yok. Bu hafta olmadı. Ama önümüzdeki hafta yanımızda olacak umuyoruz ki. Biz evet. kaldığımız yerden devam ediyoruz galiba gündeminize. Ama nerede kaldık? Onu nerede kaldık? Ağır, ağır bir yerde kaldık. Ee, geçen haftalarda konuşamamıştık. Kolombiya ile ilgili ben konuşarak başlamak istiyorum. Lütfen. Çünkü her şey anlamsız, anlamsızlaşıyor yani. Türkiye ile ilgili belki neler olduğunu başka ülkelerden örneklerle anlamaya çalışırsak. Çünkü kendi geleceğimizi sanırım artık görme yetimimizi mi kaybettik? İlgilenmiyor muyuz? Korku mu? Nedir bilmiyorum ama e, hepsi bir arada belki. E, ama bu kadar çaresiz olmamalı insanlar. E, bu kadar vurdum duymaz. Olmamalı vurdum duymaz olanlar için söylüyorum. Diğerleri zaten üzüm ilmekten, dert edinmekten artık yani e, her gün, her gece uykusuzluklar, mide ağrıları, sıkıntılar, stres. Bu içeride de böyle, dışarıda da böyle. İnanın ki Türkiye'nin dışında olunca da hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi o hayattan koparılıyorsunuz. Evet. İnsanların iyi halleri size batıyor ya yani gideyim de ben işte güzel bir hayat kurayım gibi bir şey o pasaport zaten takip ediyor her türlü bürokraside, her türlü sıkıntıda her türlü bir şeyde çünkü e, Türkiye vatandaşı olmak giderek e, korkulması, ürkülmesi ve e, sevilmemesi adeta elzem bir şey gibi bakılmaya e, başlanıyor bütün dünyada çünkü bunlardan bir şekilde kurtulmamız lazım yani e, benim zaten Korktuğum nokta şu, insanların giderek kaybedeceği şeyler azalıyor. Yani bir kendi köşelerinde huzurla dahi politikayla ilgilenmeden dahi yaşama lüksü dahi insanlara artık bırakılmıyor. Zaten de yani ilkenin genel durumu için yetişat varken dediğim gibi yani öyle bir lüks olduğu da biraz hayaldi. Ama hadi diyelim öyle bir hayal vardı. O da artık mümkün olmuyor. Dolayısıyla bugün olan bir tane işte sonu ne olmuş? Milletvekilleri, milletvekilleri millet etmesi için insanlardan bahsediyoruz. Ee, ve belki Ankara'da olmayanlar, meclise yol düşmemiş olanlar, o meclis havasını bilmezler ama bu milletvekilleri birbirleriyle konuşuyorlar. Yani sürekli bizim kamuoyu önünde gördüğümüz boğaz boğazı bir ortam yok. AKP liste işte konuşuyor. Birbirine merhaba diyor. MHP'lisi de e, HDP'lisi de CHP'lisi de hatta iş yapıyorlar. İş yeri çalışanlar e, yani çok, bir şekilde. E, MHP'li milletvekiliyle e, iş yapan e, e, MHP'li de zamanında olmuş. Veya öyle şeyler de var. yani Bu kadar e, bizim gördüğümüz ayrılıklar gayrılıklar yok. O yüzden bütün meclis bugün itiraz ediyor olmalı. Çünkü aslında e, birinin evinin basılması e, diğer bütün evlerin kapılarının aralanmasıdır. Sadece milletvekillerinin değil, onların temsil ettiği herkesin, bunu AKP'de dahil, her, bütün herkes dahil. Evet. Dolayısıyla artık bir e, çizgi bir noktada oluyor, olmalı. Kim ne düşünürse düşünsün. Şimdi işte Kolombiya'dan bahsedeceğim dedim. Belki o birazcık e, bir hatırlatır. Ne demek istediğim bir geleceğe hatırlatır diyorum bize. Öngörü olarak belki hissettirebiliriz 1980'lerde işte Betancourt hükümeti döneminde bir açılım süreci yürütüldü. Çünkü Kolombiya'da ne olursa olsun yani o savaşlar, çatışmalar 50 yıllık bugüne kadar gelen bir savaştan bahsediyoruz. O zamanlar daha 30'lu yıllarındaydı. Bir açılım işte bitirme mümkün vesaire değil birçok da silahlı örgüt var bir şeyde Kolombiya'da bir tane de değil mesela. 5-6 tane çok önemli önde gelen örgütten bahsediyoruz çok ağır şey, önde gelen derken yani varlığını hissettirebilen bir de uyuşturucu ticaret var ama 1980'ler aslında işte tam işin bu kadar da sarpa sarmadığı zamanlar daha çözülebilir olduğu zaman ve o zamanlarda işte Betankur Hükümeti açılımı başlatıyor ve amaç hep siyasi alana çekmek bu örgütlerin partileri yok Bay partileri olsun, orada açıkça bu işini biliyor. Partileri olsun, siyasi alana gelsinler. Siyasi alanda mücadele versinler. Silahlar olmasın. Yani çok net bir şekilde e, bu bağ kuruluyor. Bir de, hiçbir de değil yani. Bizdeki sivil siyasetin alanı çok daha geniş aslında bizim fark ettiğimiz. Yani, o, o, Kolombiya'da olabildiğinden. Kolombiya'da gerçekten örgüt üyelerinin bizzat gelimi. E, siyaset yapılması yapmasından bahsediyoruz o çağrıdan bahsediyoruz e, ve e, hakikaten de işte e, 80'lerin başında anlaşma yapılıyor Uribe anlaşması 1984'te e, ve bir işte bu biraz Dolunbahçe mutlaka katına benzeti, benzetiyorum ben ama gene oradan çok daha e, kapsamlı teşkilatlı da bir şey bir anlaşma eee gene işte Türkiye'deki akil insanlara benzeyen bundan önce de bu anlaşmadan önce bir komisyon oluşturuyor ve asıl bu komisyonun üstünde oluyor bütün bu çözüm işi. Evet. Ee, onlar da işte Türkiye'deki akil insanlar gibi için bölgeleri dolaşarak veri toplayarak ve işte insanlar ikna edecekler vesaire gibi şeyler var öngörüler var ve politika önerecekler. Hem yani işte bir diyalog e, halkla işte kamuoyuyla e, köprüsü olacaklar hem de e, örgütle yani silahlı, bizzat silahlı örgütle yürüşerek e, Türkçesi yani Kandil'e çıkarak vesaire şey yapacaklar yani böyle bir e, siyasi zemin oluşturacaklar bir de öyle bir diyaloğ görevi ki bunun içinde bu e, komisyonun içinde askerlerden de insanlar var. Hı hı. Ee, ve e, işte bu dönem e, de hakikaten de işte oradaki faşist silahlı örgüt, e, faşist silahlı partiye, silahlı partiye diyorum hakikaten. Bir süçmesi de aslında yerinde oldu. Silahlı bir parti oluyor yani gerçekten çünkü yanında silahlar da var. Ama sivil insanların da içinde olduğu e, ve e, yani bizzat örgüt üyelerinin çok yakınında olan insanların da olduğu yani Türkiye'de çok farklı var bu açıdan yani Türkiye yani şey kalıyor yanında çok o kadar basit bir vaka gibi kalıyor ki Kolombiya'nın yani Türkiye'nin öpüp başına koyması lazım bugünkü durumunu aslında evet. yani bu şeyine e, silahsızla çatışmalar başlamadan önceki dönemi yani 7 Haziran'a giden ve 7 Haziran'dan aslında sonra bütün bu barış ortamının bozulmadığı o dönemi eee e, Çatışmalı ülkeler ne da arayıp, yaratmaya çalışıp bulamıyorlar. Ee, ve işte şey, e, biz o noktalardan bugünlere geldik. Tabii bunu da lazım. Neyse, Kolombiya'da işte, tüm bu çabalardan sonra, silahlı parti olayından sonra. Ama bu arada, e, bu parti çeşitli sor gruplarda destek veriyor. İşin içinde işte köylülerden de var, e, sendika temsilcileri var vesaire. Daha köylü hareket olan, E parti bir anlamı biraz şehirli bir harekete de dönüşüyor bu dönemde. Ee, ve e, siyasetteki bu işte şeyi Union Patiotika, Yurtseverler Birliği. Az da yani <gülüyor> Türkiye'dekiyle falan karşılaştığınızda e, oldukça militanla da bilin. E, ve e, sol parti olarak bu e, çok da büyük başarı kazandı. Hmm. E, yani ha hakikaten eee ülkenin en başarılı sol partisi haline gel geliyor. Ee, ve orada iki kanatlı bir sistem var. Ee, sağ parti ve muhafazakar parti ve tam sol falan da diyemeyeceğim liberal parti. Dolayısıyla e, burada iki o iki kutuplu partinin e, arasında bir üçüncüsü olarak yükseliyor. Gene Türkiye'den farklı bir durum. Türkiye o anlamda çok daha zaten yani e, bütün bu sürecin Aslında Farc'ın talebi olan çoğulcu bir daha sistem oluşturmak. O zaten Türkiye'de var. Kendiliğinden oluşmuş durumda. MHP başı her şeyi geçtim mesela. <gülüyor> yani bir kutup olarak daha vesaire. Ee, onun dışında yani e, sol mesela Türkiye'de çok daha fazla kendi renklerini koruyabiliyor, edebiliyor vesaire. Şu an gene bu hale rağmen. Yani düşünün bu hale rağmen diyorum ben. Yani Kolombiya'da bütün daha çok oluşmak zorunda kalıyor vesaire olan partilerde sıkıntılar yaşanıyor. Bu taraflar var. siyasetin iş çok daha zor. Ama işte bu 1980'lerin başında işte parçanın ilk çıkışında hem büyük başarı kazanılıyor dediğim gibi. Yani 1986'da seçimlere ilk kez giriyorlar. Yani müthiş bir çıkış yapıyorlar. 87'de işte şey var Kolombiya başkanlığına aday oluyor e, Jaime Pardo O da Önemli bir lider e, Union Patriotica'dan Ve e, Bu dönemde e, Örgüt üyeliğinde müthiş bir düşüş var Yani parça Ya olmak isteyenler ve olanlar arasında e, Yani yarı yarıya bir Azalış var böyle çakılıyor resmi Evet Fakat 1986'daki o başarıyla beraber işte Hayma Pardo bu bahsettiğimiz Kolombiya Başkanlığı adayı olan kişi öldürülüyor. Üstüde sükastlar yaşanıyor, tutuklamalar, müthiş bir baskı ve Union Patriotica tindiriliyor. Ve ondan sonraki dönem işte Farkin 2000'lere doğru giden dönem 1990'lar patlama yaptığı dönem. Örgüte katılım tavan yapıyor. Katlanarak artıyor bu sefer. Yani üç binlerden e, on katına çıkıp örgütün neredeyse yirmi bin e, küsur falan bir e, profil edinlerse zamanlar olabiliyor. Aşağı yukarı. Ve ondan sonra e, ülkede uyuşturucu ticareti de bu dönemde tavan yapıyor. Ve e, Kolombiya'nın işte çok sıkıntılı zamanları işte yaşanıyor. Ama yani bu dönemde aynı zamanda işte daha önce bu programda örneği vermiştim. Kolombiya'nın en işte Ömer maddede anıtıyordu örneği. Ee, 1985'te Adalet Sarayı bas basılıyor. Başka bir silahlı örgüt tarafından. M19 tarafından. Ve e, orada Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri. Bu parçayla alakası yok yani. Onunla bağlantılı şeyde değil saldırıda değil. Ee, Anayasa Mahkemesi üyeleri rehin alınıyor ve e, ertesi günde 7 Kasım'da, 6 Kasım'da oluyor bu olay, 7 Kasım'da bir kurtarma operasyonu yapılıyor ve bir işte tam beslen felaketi gibi işte şeyin e, Rusya'daki e, meydana gelen o yani rehinilerin Tumon'un öldüğü e, ve işte örgüt üyelerinin basit M.O. 9'cuların da öldüğü Bir, e, korkunç bir şeye dönüşüyor. Yani bir kan tam gövdeli getirdiği bir hal. Ve e, işte o zamanlar işte açılım zamanlarının da e, önemli zamanları. Kritik zamanları. Ve 1985'ten sonra işte e, açılım da tamamen tepetaklak gitmeye başlıyor. Biraz önce bahsettiğim. E, ve e, buna rağmen işte bütün bu travmalara vesaire rağmen 2000'in e, diye söylüyorum. Yani 1989'da M19 yani sadece bu olayın yani kanlı olayın olduğundan 4 yıl sonra siyasi bir partiye dönüşüyor. Ve bunu da Kolombiya hükümeti e, bu konuda Bakan Kurgen'in çaba gösteriyor. Evet. Dolayısıyla e, yakalım, yıkalım, eee mahvedelim falan filan gibi şeylerle e, silahlı çözüm diye bir iş şey yok. Ben Diyarbakır'daki arkadaşlarımla, dostlarımla konuştum geçtiğimiz günler nasıldı diye. Çünkü bildiğiniz gibi 6 gündür internet kesintisi olmuştu. Ya şöyle düşünün, şimdi internetle hemen birçok şey yapılıyor. Yani internetin kesilmesi, dinleyenlere hitap edebilmesi açısından bahsediyorum en azından. Yani biz de haktır, ha haktır falan diyenler varsa... Yani bir çalışmaması demek. Hastanelerin işinin felç olması demek. Evet aynen öyle. Bankaların çalışmaması demek. Yani bir e, Türkiye'nin 11. büyük şehrinden bahsediyoruz. Yani öyle bir köy değil, bir şey değil. Hadi kimseye bu reva bu çağda görülmemeli. Ama e, hakikaten büyük bir şey ve bölgenin bütün şehirlerinde böyle bir durum var işte. Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak coğrafya derslerimizde, stesiklerde işte okullarımızda okuduğumuz bölge yani parçası olan bir böyle 6 gün boyunca daha fazla aslında tam bu bilemiyorum. Çünkü sonra ağır ağır gelmeye başlamış internet vesaire. Bir böyle ayrıca kara delik oldu, yok oldu. Enformasyon bakımında. Yani bu hakikaten bir ülkenin içine sinmemesi gereken bir şey. Fransa'da evet. Provence aa yok internetin falan. Böyle bir şey mesela yani olabilir mi? Ay, onlar terörist değil miydi? Ya yani netti yani böyle bunun sonu yok ya yani bak böyle sen yani et kavaloza. Savaş durumunda olabilirim. Belki Irak hükümeti Musul'a yapsa ya da Suriye'deki rejim gidip bunun şey yapsa, Hakkari ya yapsa bir şekilde anlaşılabilir. Savaş halinde olduğu, oradaki topyekün insanların herhangi bir şekilde derdini gütmediği bir şekilde görülebilir ama Türkiye şu anda kendine böyle iç savaş halinde olarak tanımlamıyor galiba resmi yetkililer tarafından da. Şaşırtıcı ben olarak geliyor. Valla ben ne olarak tanımladığımı, tanımlayıp tanımlayamayacağımı vesaire bilemiyorum yani. Çünkü işte Sri Lanka çözümü diyorlar. Sri Lanka'yı Sri açıp, e, okuduğumuzda bak görüyorsunuz yani zaten. Tamil nüfusunun çoğu bu adada yaşamıyor. Sri Lanka bir ada, Türkiye Hı -hı. bir ada değil eğer coğrafya bilgisi varsa bugün politik oluşturanların tam tersi sırtını çok problemli bir coğrafyaya yaslamış bir kara parçası. <gülüyor> Ve e, tam o sırtı yaslanan kara parçasında da e, bugün işte e, artık sorun olmadığı düşünülen şekilde sorun yaşamadığı düşünen Kürtlerin akrabaları var. Evet. Bir bir Kürt nüfusu var. Dolayısıyla bu e, Sri Lanka'nın Tamil nüfusu çok küçük bir nüfus göre ve tabi büyük çoğunluğunu zaten e, Sri Lanka dışında yaşıyorlar. Dolayısıyla işte, sorun çok kolay, işte bir e, denize döktük mantığıyla e, korkunç bir mantık. Sri Lanka'nın başına daha çok sıkıntı açan bir mantık bugün dahil. E, Çözü bitti atlayan, bilmem ne deniyor ama e, hiç uluslararası şeyler var e, yaşanan davalar, şunlar bunlar. Sri Lanka'nın peşini bırakmıyor yani. Ondan sonra ve e, onun dışında e, yani daha çok kolay bir diaspora sorunu haline dönüşebiliyor. Tamil sorunu. Tamillerin böyle bir yetişi de yok zaten. Yani bütün dünyada şey uyandırabilecek vesaire. Yani bu şu aşamada işte Kürt sorunlar bütün dünyaya yayılmış vaziyette. E, ve üstelik yani Kürtlerin de e, çok ciddi örgütlü halleri, temuflu gibi hukuk her türlü değişik farklı siyasi profille dünyada mevcut. Ya bu sorun artık Türkiye'nin çözülmesi bir sorun olmaktan zaten çıktı. Yani şu yapılanlarla son. Diyarbakır gibi çok büyük bir belediyeye kayyım atanması. onun dışında işte 11 milletvekilinin HDP'nin eş başkanları dahil evine baskınlar yaparak kullanmaları gözaltına alındılar ama ne olacağını bilmiyoruz. Genelde gözaltılardan serbestlik çıkmıyor bugünlerde dediğimiz gibi. Bakalım ne olacak tabii yani diye ama yani bizim e, imit deryası acaba serbest bırakılırlar biraz kansiyon düşer mi diye de bir şey yok. Yani çünkü tutumun bunların oluyo olması da büyük bir tehdit. E, dokunulmazlıkları olması gereken milletvekillerinin pasaportlarını el konuyor. Ondan sonra yani evlerine baskınlar yapılıyor. Bu sonu olmayan bir şey. Bu bütün o meclis üyelerinin hepsinin tek tek tek tek iktidar partisi dahil başlarına gelebilir. Evet. Onların başlarına gelirse onların seçmenlerin her birini ayrıcalıksız olarak başına gelebilir. ya Bu böyle bir şey. Çünkü internet kesintileri olduğu zaman işte ben... E Öyle bir tweet atmıştım. <gülüyor> Yapabildiğimiz tek şey uzaktan süre tweet atmak olduğu için. Atabiliyorsunuz tweet. Burada, <gülüyor> burada yani, öyle problemler de var. Evet yani şey şimdi eğer Diyarbakır'da internet kesilebiliyorsa yani bugün Türkiye'nin her tarafında yapılabilir. Keza daha bir hafta geçmedi. Yani bu oluyor da. Şu an Türkiye'de internet erişiminde işte şeyde En evet, evet. sosyal medya sanırım. Hı -hı. Büyük sıkıntılar var. Tam durumu nedir? Tabii ben bilemiyorum ama e, bir kaos var yani. E, en azından herhalde bilgi yarışımıyla ilgili. Evet. Onun için e, zaten e, medyamızın hali malum. E, çok gönüllü bir şekilde tek sesle kendilerini gelirler Varlıklarını. Halbuki onların da tıpkı cumhuriyeti e olduğu gibi hepsinin başına aynı şeye gelebilir. Bir gün yazarları tek bir şey o şey gitmedi diye havuz yazarları dahi kapılarında polis bulabilirler. Aynı şekilde ona de da karşı diyor. çıkılması lazım ama bir yandan da baktığımız zaman. yani Hı? Ona da karşı çıkılması lazım bir yandan baktığımız zaman. Evet ama zamanda... acaba, acaba karşı çıkacak kimi bulacaklar ben onu merak ediyorum. <gülüyor> Kim bulacaklar? O vicdana sahip olanlardır. Kaç kimse herkes zaten sindirilmiş, bastırılmış veya içeri alınmış olacak. Kim bulacaklar? Bilmiyorum. Kim bulacaklar o ki, Bunun O düşündükçe eee bu durumları, bu halleri e, şey yaptıkça, düşündükçe eee Türkiye'de insanlar çok olumsuzla kapılıyor olabilirler. Kapılmasınlar. Her şekilde Biraz önyargılarımızı artık bırakmamız gerekiyor. Biraz haklar üzerinden işlere bakmamız gerekiyor. Ee, belki sadece o benim hoşuma gidiyor, sevmiyorum. işte bana ne? O biraz antifat yaratıyor bende falan. Bir şeyler değil. insan hakkı zaten. Adı işte insan hakkı. Hayvan haklarını ara çolunduğumuz zaman ayırım yapıyor muyuz? Onun da birazcık tüyleri dökülmüş. Bu da böyle birazcık zaten şaşı bakıyor. Ben zaten tekirleri sevmem onun hakkını savunmayalım. O da beni tırmalamıştı. Böyle bir şey yok. Tıpkı böyle olmadığı gibi insanların hakkında da o da böyle bunu yazmıştı. Bunu yapmıştı. Zaten o terörist, zaten o vatan haini, ajan falan bunlar değil yani insanlardan bahsediyoruz. Eline silah almamış insanlardan bahsediyoruz. Silah almış çok az insan yargılanıyor şu an. Belli evet. silah almış eline o korkunç darbe girişimini yapanların zaten ne yaptığını nasıl yargılandığını, yargılanacaklar mı ne olacak bir şey hiçbir şey bilmiyoruz. O konuda yani o konu tamamen bir ceza dönüşmüş. Burada. O konu idama dönüştü. İdam konusuna dönüştü galiba. Onlar da aynı şekilde idamdan yargılanabilirler mi, yargılanamazlar mı, geçmişe dönüp karar verilebilir mi, verilemez mi üzerinden gidiyor ama iyi haber işte Başbakan Binali Yıldırım geçmişe dönük bir karar verilemeyeceğine idam çıktığı takdirde de böyle bir şey olmayacağını söyledi ama artık ne olur ne biter tam olarak ben emin olamıyorum bu tip açıklamalardan. Valla yani kimse emin olamıyor çünkü şu an kararları kim nasıl oluşturuyor falan belli değil. Bakanlar kuruluna ve bakanlara belirli ki tedliğe ve başbakanla tabii ki. Dolayısıyla bir birdenbire tabii çok baskı, ortam, cumhuriyetle özerklik sözü zılandı. Tabii cumhuriyet bir konuşamadık bir de çünkü bunlar eee işte gelince fakat cumhuriyet tabii e, çok benim işimi yaktı. Ya yani Aydın Engin'e yıllardır tımtımdığım insan. Bir eee ins tanıdığım ama da tabii çok önemli değil insanlar ama bir yandan da bundan da madem böyle bir şey var bahsetmek istiyorum. Evet. Ümit Kıvanç bilinçlemesiyle en dar yeri bile genişletiriz diye yazmış. Hakikaten öyle bir yumuşaklıkta insan ve <gülüyor> 70 e, yıllarımızın yani 12 Mart'tan sonra 12 Eylül'e bütün darbelerinin mağduru ve yıllarca işte Almanya'da 12 Eylül sonrası taksi şöyle yapmış gün olarak öyle yaşamış gibi çok zorluklarla. Yani bilin ki sürgün hayatı böyle da gülül, istanlık, hadi git kurtardı gibi bir şey değil. Hem Kesinlikle. bir hasret hem olduğunuz bir fotoğraftan koparılıyorsunuz. Yani ne olursa olsun ülkenizde bir yaşam var. Oradan cart diye o kareden sizi biri koparıyor. Bu çok ağır bir şey. Kendi kararı dışında evet. insanın ülkesi evet. dışına itiliyor olması. Ve tabii ülke dışına gittiğinizde sıfırsınız. Eş yok, dost yok, bilmem ne. Ne kadar insanlar size el uzatsalar, uzatmasalar... Her neyse işte sonuçta yapabileceğiniz şey bir yazarken, bir entelektüelken gibi taksı şoförü olmak. Evet. Ekmeğini taştan çıkarmak yani. ceza işte Kadigürt, yani benim yıllardır gene tanıdığım Millette Dış Haberler editörlüğümü yapmış benim ilk e, gazete yıllarımda. Çok şey öğrendiğim insan, çok zarif bir insan ve PKK'mı kaçırdığı bir insan şimdi destekten yargılanıyor. Yani kaçırıp da biz zaten yani bunun mağduriyetini yaşamış bir insan gazeteci olarak gazetecilik yapmaya çalışırken silahlı örgüt tarafından çalıyor, kaçırılıyor. ve yani ondan sonra silahlı örgüt diye şimdipan özüyor ya da şeyisempatyonu yani komedimle değil yani beşe verici kendisi aynı zamanda e, uluslararası basın örgütlerinde son derece son zamanlarda fa, e, fa, aktif bir şekilde çalışan bir işin. Dolayısıyla bir yandan da işin öyle bir boyutu var. ya yani IPI gibi böyle hakikaten e, çok önemli International Penciling Institute gibi bir e, kurumun e, üst düzey yönetim kurulu üyelerinden kadri. Ve Murat Sabuncu tabii. O da kendisini ben gene milliyetten tanıyorum. Ekonomi üyelerinde yazar idor'la o da at least statik Ve o da işte IT yayın bir üyesi. Ve tabii Ken Çetin Kaya, Musa Kart. Musa Kart evet. Ben de onu diyecektim şimdi. Karikatürist, eee kaç yılın yazarı ve eee tamamen Gülen cemaatine karşı, FETÖ'ye karşı. Şimdi bir, bir, çünkü e, şeyin e, Ee, işte Çetin Kaya'ya falan yönelik şehirlere baktığımızda suçlamalara baktığımızda diğerlerin yani hepsine gene işte Kadri'ye karşı Hı -hı. vesaire e, e, Aydın Engin'e karşı subliminal e, suçlardan bahsediliyor. yazılarında bir takım böyle şeylerden e, imalardan bahsettiklerinden, farklı imalar Hı -hı. yaptıklarından i̇şte Kadri Boğazi'den bahsetmiş. Tunus'ta kendini yakan meyve satıcısı i̇şte Seyyar satıcıdan e, bu işte suç olmuş. Arap Bahar'ın başlatan kişiden bahseten yazıda suç olarak da gösteriliyor. Altyazı e, M.K.'de yurtta suç, cihanda suç demiş. <gülüyor> ve yani o kadar açık ki bütün bunlar. Yani gene aynı şekilde işte Çekin şey, Kaya Zaman gazetesine röportaj vermiş. Yani ve... Sanırım Aydın Engin bir, bir tanesi cemaat demiş yazısında. Petr dememiş. gibi absürt o kadar yani suçlamalarda yani gerçekten bunları uydurmaya da gerek yok. Yani Kardeşin senindisi kaşının altında gözün vardı de tutukla da yani. yani. Bu olsun yani. Bari şeyi uydurmaya çalışmayak da hem hukuka ayıp hem her şeye ayıp. Kelime israfı. Saat evet. israfı. Yani. Savcının da aynı şekilde e Bu, konumdaki, bu konumda anılan FETÖ'den yargılanan, suçlanan savcının da bu soruşturmayı yürütmesi çok karanlıklı bir, bir işten yargılanıyor yani bütün o en karanlık, tuhaf davalardan tanesi olan selam tevfik davasında dinlemeler, şunlar bunlar vesaireden yani herhangi bir şeyden de değil hı hı. ama bu galiba artık bir şey karanlığın kardeşliği mi diyelim nedir böyle bir tarz bir birliktelikten bahsediyoruz artık herkese ayk yaptı. Her, her şekli yapıştımmış. önemli değil ne olduğu gerçekte. Ama öbür tarafta da gerçekten karanlık veyahut da şaibeli olan da eğer işbirliği yapıyorsa veyahut da bir şekilde destek oluyorsa o zaman sorun yok. Bunu da adını koyalım mesela. Evet. Değil, çok uzattık ve karanlık da sabah başladık ama insanlar e, Türkiye'de, Türkiye dışında her yerde nerelere değdiler. Sıra çaresiz değiliz. Dünya yüzünde çok ağır şeyler yaşandı. İnsanlar bunları aşmayı bildiler. Bir Türkiye olarak bunları aşabiliriz. Evet. Ee, bu kadar birbirimizin artık e, kılı kırk, kırk yarmayalım. Birbirimizle ilgili. Bir elim el el, el ya, bir şey yapalım. Bir arada yani, olmaktan başka şansımız yok. Evet aynı şekilde. Ama o el, bize uzanan el e, biraz fazla esmermiş. Biraz fazla Kürt'müş. Biraz fazla beyazmış. Biraz fazla <gülüyor> ...şuymuş, buymuş, bu yok artık yani. Evet. Olmaz. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. En ünlü hafta görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Açık gazte. Cem Çetinle Spor. Günaydın Cem Bey. Günaydın sevgili Can. Bu hafta Ömer Madra yanımızda yoktu. Biz kendi başımıza idare ettik radyoda. Oo, oo. Eğlenceliydi Çok ama. Yani haberlerden kadar çirkin olsa da bir şekilde biz Selahattin'le beraber eğlenceli bir hafta geçirdik diyebiliriz size. Yok, Yok, kendisi e, torununu görmek için Fransa'da. O ne güzel. Evet, biraz daha detaylı <gülüyor> olarak söyleyeyim, haftanın sonuna geldik. <gülüyor> harikulade, harikulade. O yüzden. Anladım, baş başlayayım. İstersen Fenerbahçeli'ye başlayalım. E, ya, dün akşam Tabii. Avrupa Ligi maçında Serdar Acuventliler, Manchester United'e 2-1'i ettiler evli bilgialp'e hatırlarsanız eee 2 ya da 3 hafta önce Ömer Bey ne olacak Fenerbahçe'nin hali gibi bir söz yöneltmişti. Hmm. Ben ise Fenerbahçe'nin bu kriz dönemini atlatılacağı yönünde bir tahminde bulunmuştum. Hmm. Şimdi ortaya dün akşam karşılaşmadan sonra ortaya çıkan tabloya baktığımızda Fenerbahçe eee boyut tutuyor ne muhtemelen de bu gruptan çıkacak. eee Hafta sonu da, geçen hafta sonu da Türkiye Ligi'nde e, yani büyük 5-0 muhalefetler e, sanki iyi doğru gidişat var gibi gözüküyor. Tabi biz e, tabii Fenerbahçe denildiği zaman e, medyada herkes bir şeyler söylüyor tabi herkesin ilgisini çeken bir e, süje konu Fenerbahçe. Ee, benim tabi ilgimi çeken şu çok fazla eleştiri var Fenerbahçe Öğrenik. bu da istedir, istedir, taraftarı türbünden kaçırdı şöyle bir istatistiklere bakıyorum şampiyonlar ligi önerimi ve monokoyun önerdikleri maçta türbünlerde sadece 12 bin kişi varmış i̇şte bu sezon lig maçlarında sadece Bursa maçında 22 bin kişi Karabük maçında da 14 bin kişi yani Geçen haftaki o 5-0'lık maçta Fenerbahçe Bahçe 14.000 kişi önünde oynamış karşılaşmasını. Dün ise 40.000 kişi vardı e, türbünlerde. Tabi maçın önemi de çok belirleyici oluyor. Seyitcilerin ilgisinde. Bundan sonraki ilk lig maçı Kadıköy'de herhalde e, 14.000 kişi oynanmaz. Yani 40.000'in 40 üzerine çıkabilir e, bu galibiyetten sonra ama Hı. bilmiyorum spor maçlara gidersin ya da duyar mısın işte Hı. ...teyizcinin bazen tezahüratı vardı... ...iyi gününde kötü gününde taraftarın... ...senin de falan dün, gibi... Dün tam stadın karşısında çalışıyordum... Ee, evet. ...yoğun bir şekilde maruz kaldım efendim... <gülüyor> Dünkü ambiyansın evet. iyi olduğunu düşünüyorum ama... Çok iyiydi. E, fakat bu şey söylen mesela... taraftarın şarkısı çok ikiyüzlü bir şarkıdır... ...yani genelde bak... ilgilerken herkes yanındadır... ...ama takım kötü gittiğinde... ...bakarsın kimse olmaz... Fenerbahçe'nin sezon başı Bu gerçeği yansıtıyor Ama bu Türkiye'deki bütün futbol kulüpler için Geçerli yani iyi gittiği zaman kötü gittiği zaman evet seyircisi yanındadır Ama kötü gittiğinde e, Kimse o zaman e, Maça gitmez Ama Halbuki Avrupa'ya baktığınız zaman Takım iyi de olsa kötü de olsa o taraftar Belli bir aileye duygusuyla e, Takımını yalnız bırakmıyor Hele ki kötü gününde hiç yalnız bırakmıyor günlerinde seyirci sayısı daha da fazlalaşıyor. Evet. İşte bu da e, sadakat kavramının kadar önemli olduğunu, bizde ise bu sadakat kavramının maalesef e, çok daha arzu edilen seviyelerde olmadığını yani da bence düşünmüş. sadece sporla da alakalı değil. Türkiye'deki birçok olayda bu iyi günde yanında olmak, kötü günde yanında olmamak, evde oturmak kavramı çok fazla da zikredilir oldu bugünlerde. E tabii yani spor aslında ben hep şöyle söylüyorum yani spor toplumun E, bir yansıması. E, Aynen. Bütün gerçekleri görüyoruz. Sporda görüyoruz. Yani ben onun sporu çok seviyorum. Sporca da kadar çok çalışıyorum. Kafa patlatıyorum. Bazı şeyleri bazı alanlarda göremiyoruz ama spor bu gerçekleri açık ve net yansıtıyor. Aynen. Bu konuyla ee, alakalı bir haberi verdim ben hatta sizden hemen önce. İsviçre ve Avusturya ha. güvenlik gerekçeleriyle Türkiye'de yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları Festivali'ne katılmama kararı almış. Bence gayet net bir şekilde yansıtıyor Türkiye'nin halini spor üzerinden de okumadığımız bir şey söyledim ama bugünkü mesela e, Fransız masasında, ekipte de mesela e, bizimle ilgili çok güzel haberler var. Zaten 2-3 hafta, bir aydan beri çok güzel haberler ne çıktı. Ne diyorlar? İstanbul. E, İstanbul'da uykusuz geceler şeklinde başlamış. <gülüyor> Aynen öyle. Dün özellikle akşamlar. <gülüyor> <abi. gülüyor> siyasete çekmeye çalışıyorsun. Ben sporda kalmaya çalışıyorum. Tabii efendim. E, şu anda e, İstanbul Avrupa Basketbolu'nun yeni başkent olarak lanse ediliyor. E, biliyorsun geçen hafta Avrupa Lekip'inde Türk derbileri vardı ve bu organizasyonları da yerine takip etmek için Avrupa'dan e, spor yazarları geliyor onlardan biz de ekip yazarıydı e, fotoğrafçısıyla birlikte e, bir hafta Türkiye'de kaldılar e, İstanbul'da yaşayan Fransız voleybolcular, basketbolcular maçlara gidip izlediler ve bugünkü ekipte de e, bununla ilgili çok güzel bir haber var eee İstanbul'daki o sportif e, coşkuya dikkat çekiyor. Yani bazı ülkeler, İs İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerin yaklaşımı bundan önceki programlarda da konuşmuştuk. Bazı ülkeler işte e, kendi kendilerine göre e, bir takım kararlar alıyorlar. Bazıları ise bu kararları dikkate almıyorlar. İşte Türkiye'de e, işte Manchester United yani dev bir marka e, Türkiye'ye geliyor. Futbol karşılaşması oynuyor. Yani eee bir takım gerçekleri de görmek lazım bazı bir takım durumları da abartmamak lazım ee, ülkenin imajını e, şekilde e, olumsuzlaştırmaya çalışanlara da izlet etmemek gerektiğini düşünüyorum Tabii ki sıkıntılar var sorunlar var ee, çok e, bir, o, e, üzüntü verilen bir 15 Temmuz geçirdik e, bunun e, sıkıntıları devam ediyor e, işte terör e, problemi devam ediyor Ee, tabii ki ortalık Bülüklüstanlık e, değil ama e, Biraz da e, Bu yaşadığımız toprakların e, Kıymetini de bizim bilmemiz gerekiyor Yani bu topraklarda yaşıyoruz Peki e, Dün Fenerbahçe dışında İki Türk takımı daha vardı Bunlardan bir tanesi Osmanlıspor Ondan sonra diğeri e, Konya e, Konya havuz attı diyebiliriz Çünkü Portekiz'de 3 bin mağlup oldular Ama e, Osmanlı e, Spor, İspanya'da e, grubun favori takım karşısında iki birlik bir galibiyet elde etti ve liderlik koltuğuna oturdum. E, bu durumlar tabii Türk futbolu için önemli. E, özellikle Osmanlı Spor gibi Avrupa'da ilk kez mücadele eden bir Türk takımının e, üst üste almış olduğu galibiyetler e, hem kendileri için hem Türk futbolu için çok önemli. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Fenerbahçe, tabii herkes anlamaya çalışıyordun. Manchester United'ı izleyenler ciddi bir herkese yaşadılar. Fenerbahçe'ne kırıldıysa Manchester United tabii o kadar kötüydü. Hı hı. Manchester United bir dünya markası futbolda. Hemen bir bilgi paylaşayım seninle hem de futbol ekonomisi açısından. Manchester United'ın formasını bilmiyorum dikkat mi, gördün mü? Çok kıymetli bir forma o. Yani üzerinde Şevroli'nin ...göğüs sponsorluğu olarak Hı -hı. logosunu görüyoruz. Ee, bunun için... E, ...Amerikan firması yılda... E, ...kaç milyon ödüyordur... ...Mestas United'da bir tahmin edilmek ister misin? Ee, bilemiyorum... <gülüyor> ...açıkçası... Ama. 5 milyon dolar. 5 milyon dedim. Biraz çıkalım istersen. 10 milyon dolar. Biraz daha arttıralım. 15 olsun hadi. Ee, biraz katlayarak arttırabilirsin. 40 milyon dolar... Biraz daha çıkalım. Yani kalmadı artık ya açıkçası. <gülüyor> 80, 65, milyon. 65 milyon. Yani e, 65 milyon ve bu alanda bize rekor bu. Yani şu anda e, forma sponsorundan en yüksek ücreti kazanan takım Manchester United. Şevrol'e yılda 65 milyon euro ediyor e, İngiliz klübüne. E, o formanın bir değer parçası Adidas'da. Ona kadar diyor dersin. Yeni bir anlaşma yapıldı. 60 milyon dolar. Ee, onlar da 90 milyon civarında bir para ödüyorlar. Maşallah. Ee, görüyor musun? O forma sadece iki şirketten yılda 160 milyon civarında bir para getiriyor. 160 milyon euro para kazandırıyor Manchester United Kulübü'nün yeri Avrupa Ligi değil. Manchester United'in yeri evet. şampiyonlardaki ekonomik olarak da baktığımız zaman tabi bu çözümlemeleri hepsini ekonomik olarak da yapmakta fayda var. Çünkü para çok belirleyici günümüzde. Ee, Maalesef. UEFA şeyleri açıkladı. 2015-2016 yılındaki para ödülleri Kim ne kadar kazandı diye. İşte Şampiyonlar Ligi'nde e, 1 milyar e, 300 milyon para dağıtılmış şampiyonlardaki o ciddi bir rakam. Avrupa ise bu rakam sadece 400 milyon. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla parayı Manchester City kazanmış. 84 milyon yani iyi bir para. Ee, Galatasaray geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Onun kazancı da fena değil. Çok sportif olarak başarılı olmasa da kasasını doldurmuş diyebiliriz. 33 milyon euro. Yani çok ciddi bir rakam evet. ee, Galatasaray için. Tabi E, Manchester United e, kulübü tahmin ediyorum ki e, şöyle diyordur yöneticileri yani Avrupa Ligi'ni kazanmasak da olur erken gruptan da çıkmasak olur yani çünkü biz buraya ait değiliz ama bizim için hedef Şampiyonlar Ligi ise Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorsak e, İngiltere Ligi'nde ilk 4 sırada yer almamız gerekiyor çünkü İngiltere Ligi'nde ilk 4 sırada yer almazsan Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını elde edemiyoruz Dolayısıyla mesela İngiliz klübü için e, Avrupa Ligi çok önemli değil. Yani dün mesela İngiliz takımının tanımayacak derecede kötü olmasının yegensi yapıyorduğundan yani bizi bu. Ama motivasyonları çok düşük çünkü onlar Avrupa Ligi'ni önemsemiyorlar. Ama e, bizim için tablo farklı. Tabii bizim, için de, bizim takımlarımız için de şampiyonlar ligi çok önemli ama Avrupa Kupaları da çok önemli Türk takımları için. E, çünkü her kazanılan puan e, Euro demek. Bu paralarına da bizim kutlarımızın fazla ihtiyacı var. Buna dikkat çekmek istedim. Evet. Onun için e, bu gruptan sanki Fener e, çıkan gibi gözüküyor. Manchester United'da çıkamazsa da ben bunu bir sürpriz olarak görmüyorum. Tamamen ekonomi sebeplerden kaynaklanan bir durum olarak değerlendirmek istiyoruz bunu. Evet efendim. Konuyu siyasete Varım... çekmiyorum değil mi? <gülüyor> çekebilirsin Çekeyim, tamam, İçinde abi. de siyaset var Tabii canım, Önümdeki ee, haberleri size söyleyeyim mi neler oldu Başlıklarını Söyle söyleyeyim sadece Fethi tamam. Spor'a Nazım Hikmet cezası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İzmir Marşı açıklaması Sabah gazetesi Alexi Fetöcü ilan etti Derin futboldaki mangal partisine Rütük'ten inceleme Homofobiyi futboldan tamamen şutlama zamanı Doping kullanan Rusyalı sporculara e, cezaya çarptırılacak Ve İsviçre ve Avusturya Türkiye'deki etkinlikten çekildiği gibi birbirinin içerisinde hepsini te temas ettiği bir e, e, siyaset ve politika olan haberler var. Hangisini isterseniz diye sormayacağım. Ben sadece Fethiye'nin Nazım Hikmet cezası ile alakalı olan epey bir gündem yaratan haberine değinmek istiyorum müsaadenizle. Evet tabi tabi buyuruyoruz konuşalım merak, merak ediyoruz. Şöyleymiş yani yani. e, Ahmet sportif maçına. E, Ameliyat Sporatif Kulübü maçına dostluğa vurgu yapmak için Nazım Hikmet'in yaşamak bir ağaç gibi tek ve ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim dizelerinin yazılı olduğu pankartta çıkan Fethiyespor'a PfdK 5000 lira ceza vermiş. E, çok fazla bir ceza vermiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir kural var sevgili Cem. Hı -hı. E, genelde pankartla ya da böyle bütün vücudu şeylerle çıkmak istiyorsan yani bunların kuralları var. E, i̇zin alacaksın. E, izin aldığı takdirde ancak e, bu, bu pankartlarla çıkamıyorsun Kim veriyor izni e, efendim? E, kupa maçlarının organizasyon sahibi Türkiye Futbol Federasyonu. Hmm. Yani, e, mesela dünkü karşılaşmayı e, örnek olarak alalım. Fenerbahçe Manchester United. Fenerbahçe e, istediği herhangi bir pankartla çıkamaz. Yani çıktı takdirde UEFA tarafından ciddi şekilde cezalandırılır. Anladım. Çünkü kuralı var bunun. Diyor ki siz diyor kafanıza göre e, davranamazsınız. Her istediğinizi yapamazsınız. Çünkü bu bir organizasyon. Bu organizasyonun kuralları var. Bu organizasyonun bir ekonomik tarafı var. Herkes e, bu kurallara uymak mecburiyetinde. Evet, şey... Yani bu kural, bu kurallar Türkiye için geçerli değil. Yani bu kurallar Avrupa için dünyanın her ülkesi için geçerli. Evet. Ama yani şöyle bir durum da var. Mesela Ekim ayının başında Sporta'da üçüncülük ekiplerinden Sakarya Kendi evinde Sultanbeli Spor'la oynadığı maça dünya beşten büyüktür. TC Başbakanı, başkanı özür dilerim. TC Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir pankartla çıkmışlardı. Muhtemelen onlar da ceza almıştır pankarta evet. çıktığı için. Evet. Yani çünkü pankart eğer izin alınmamışsa ki tahmin etmiyorum. Bu tür davranışların hep bir cezası var. Yani Türkiye'de de var. UEFA'da da var. Her tarafta var yani e, işte bu bir disiplinsizlik ya yani. ben istediğim pankatla çıkarıyor böyle bir şey yok alışmışız geçmişten gelen bir kötü alışkanlık bu e, geçmişte e, cezalandırılmıyordu bunlar bu tür davranışlar ama e, daha sonra e, Cezalandırılmaya başlandı Bunlar Dolayısıyla evet. mesela E, bar takmak istiyor Mesela, siyah bart, bart takmak istiyorsan bile e, izin almak meccretinizsin o vefadan e, bir Alfa Kupası açıysa izin çıkıyorsa e, o, o takabiliyorsun ya da pankarta çıkabilsun izin çıkmıyorsa ben bildiğini okurum diyemiyorsun dediğin zaman çok büyük cezalar veriyor sana Evet Ee, üzerinde giydikleri tişörtlerle beraber 4 Aralık 2013'te Yüce Atatürk yazısı oluşturmuştu. Fethiye Spor diye hatırlatılıyor aynı haberin içerisinde. Evet, Fenerbahçe tamam. deplasmanında oynadığı gerekçesinde. Aynı pankart durumu galiba bunun için de geçerlidir. E, tabii yani e, bir... Ceza almamışlar bir ama. E, Atılamıyorum e, ceza alıp almadıkları. Yazmıyor. Bazı şeylerde yazılmıyor, yazmıyorlar. E, aslında ceza verilmiş oluyor e, ama... Ee, bir dezenformasyon ya da mizanformasyon gibi gazete çok sık kullanılan e, uygulamalar da söz konusu olabiliyor ama evet. e, bir yönetmelik var o yönetmeliklere aykırı davranmayacaksın aykırı davrandığın zaman yönetmeliklerinin cezai e, işlemleri gerçekleşiyor. Şeriatın kestiği parmak acımaz diyorsunuz bir yandan da bakıldığı zaman. Yani şeriatın kestiği parmak masanesi değil. E, kural var. O kurallara uymak mecburiyetinde. E, kural var da işte Atatürk, Yüce Atatürk yazısına herhangi bir şekilde ceza vermemiş oldukları yazıyor Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde. E, ya Nazım Hikmet'e ceza veriliyordu da niye Atatürk'ün yazısını söylediğinde Atatürk pankartına ceza verilmiyor? E, konuyu görmediğim için bir yorum Anladım. yapmak istemiyorum. Ee, yazılanlar üzerinden de e, yazılanların ne kadar doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Dolayısıyla benim takıldığım bir kısım olarak şey o. Istemem. Yani başkan, TC Başbakanı yazıp ceza almamak ama Nazım Hikmet'in yazısını paylaşıp gayet barışçıl bir şekilde yani yapmak, ceza, ceza almamak ama ben e, bu tür davranışların her birine mutlaka bir ceza e, kesildiğini biliyorum. yani evet, e, Dolayısıyla da e, almamışlarsa da almaları gerekiyor yani. Dolayısıyla Anladım istersen bir de daha tenis konuşalım. Biraz tenis nezadan beri konuşmuyorduk. Teniste bayanlar sezonu bitti. Geçen hafta WT'nin sonu son final tınuvası vardı ve Slovak Sibilkova kazandı. Kelber biliyorsun. Zilveyi oturdu. Amerikaçı kazandıktan sonra 28 yaşında. E Tabii ben bunun bir kadınlar tenisinin ne hallere geldiği ne olumsuz bir eleştiri getirmiştim. Kelber'in bir numarayı oturmasından sonra çünkü benim yani tabii ki saygı duyuyoruz. Çok önemli bir numaraya oturmak önemli bir sportif başarı bunu inkar etmemiz gerekiyor ama maalesef Bayanlar tenisi e, herhalde tarihinin en kötü dönemini yaşıyordur. Yani kelimenin bir numaraya oturduktan sonra da ABD çıktıktan sonra 3 turnuvaya katıldı. İşte e, Wuhan'da 2. turda Kivitova'ya kaybetti. Daha sonra Pekin'de Svitolina'ya yenildi. Hong Kong turnuvasında da Gazilova karşısında bir varlık gösteremedi. Hı hı. Herhalde bir numaraya oturduktan sonra e, bu kadar başarısız olan e, bir başka bir raket hatırlamıyorum ben. Ve yıl sonu finalinde de e, Sibirkova'ya mağlup oldu. Grup maçında kazandı ama finalde kaybetti. Sivil Sibilkova'da e, çok büyük bir raket değil yani. E, yıllardan beri izlediğimiz e, vasat diyebileceğimiz önemli özellikleri olmayan bir sovak raket. O da yıl sonu turnuvasını kazandı. Burada da tabii bir başka Bayan Martinis açısından e, içlercisi bir durum diyebiliriz. E, şimdi Kerber hayranlara da şunu söyleyebilir. Yani eleştirdiğiniz Kerber e, Amerika'cı kazandı. İşte Avustralya açık kazandı. Yani bu yıl iki tane Grand Schram kazandı. İki tane Grand Schram kazanan ve bin numarayı oturan bir reket için nasıl bu kadar uzun konuşabilirsiniz diye. İşte problem de burada bayanlar tenisinin geldiği durum. Olimpiyatlarda da final oynadı aslında. Wimbledon'da da final oynadı. Yani muhteşem yani Kerber için muhteşem bir yıl geride kaldı diyebiliriz ama e, Kerber'in e, oyunluğuna baktığımız zaman özelliklerine baktığımız zaman Yani işte bayanlar tenisinin geldiği zaman ortada bunun için bu ifadeyi kullanıyoruz. Ee, bizim de e, Çağla Büyük Akçay biliyorsun hmm. 66. sırada bitirdi. Bu da Türk bayan tenisi tarih çok çok çok önemli bir sonuç. İlk kez tarihte e, bir Türk sporcusu ilk yüz içinde sezonu bitiriyor ve 66. sıraya kadar basamağa kadar yükseliyor. Evet. Hmm. Ee, ama e, e, burada da şöyle bir eleştiri getirebiliriz Çağla e, son sezon sonu turnuvalarına baktığımız zaman e, Moskova, Lins Taşkent ve St. Petersburg'da e, raket salladı ama e, ilk turları geçemedi e, üstelik de Bilinkova gibi, Şapatava gibi, e, Gramatik Popolo gibi isimsiz raketler karşısında da e, mağlup oldu bir varlık gösteremedi İstanbul E, açık İstanbul Kaps şampiyonundan sonra e, Fransa açıkta e, ana tablaya dahil olmuştu ama o da mesela e, çok çok çok bir sezonun geri kalan bölümlerinde e, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar aldı. Hemen hemen katılmış olduğu turnuvalazın e, pek çoğuna ilk turda veda etti. E, New Haven olsun, Cincinnati olsun işte Olimpiyatlar, Başdat, büyükleş Eastburn, Birmingham ama e, o da yani e, turnuva başarısızlıklarına rağmen genel olarak baktığımız zaman e, WTI'de 66. basamağa kadar yükseldiğini görüyoruz. Burada da bir ilişkiden bahsetmek e, mümkün. E, işte İstanbul Kapı zaferinden sonra kazanmış oldu bir 180 puan. Daha sonra Fransa açıktaki 110 puan, işte 400 puan onu e, Salama'da ilk 100'ün içine soktu 66'ın kadar yükseltti ama sezon içi performansına baktığımız zaman, e, turnuva performansına baktığımız zaman maalesef İstanbul Kaptaki şampiyonluğuna yakışan bir çizginin e, çok çok çok uzağında kaldı diyebiliriz. Eğer bu çizgisinin... Yeni yılda e, iyileştirilmezse e, gelecek yıl e, ilk yüzün dışında bulur kendisini. Evet. E, hemen böyle bir e, yorumda da bulunalım. E, sevgili Sal. Evet. Bir de elimizde son olarak size bahsetmek istediğimiz çok kısa da olsa bu dopingle alakalı tartışmalar vardı Haber takibi açısından söylüyorum. <Gülüyor> Tabii, ee, evet. Rusya devlet duması doping kullanan sporculara cezai sorumluluk getiren yasa tasarısını kabul etmiş. Evet. evet Karar Dolukarı... evet. Putin'in de önüne gidecek. Putin'in mizasından sonra yürürlüğe gidecek. Aynı zamanda antrenörlere de bir ceza verilmesi söz konusu. Ben de okudum bu haberi. Hem sporcular hem antrenörler ceza alacaklar. Evet. Çok ciddi bir sorun tabii doping. Sadece Rusya için değil dünyanın hemen her köşesi için çok ciddi bir sorun. Çünkü herkes çok fazla para kazanmayı, işte sportif başarıyı hedefliyor. Ve bunu da mümkün olan en kolay yoldan yapmaya çalışıyor insanlar, sporcular. Tabii ki bir şekilde ülkelerin de itibarı zedileniyor. İşte Rusya bunlardan en fazla zarar görüntü ülke. Onun için bu ülke imajını, özellikle Putin bu konuya çok duyarlı, düzeltmek adına, e, bu olumsuzluğu gidermek adına böyle bir yasa, yasa hazırladılar. Ve tahmin ediyorum ki e, Putin'de onayladıktan sonra yasa yüzyılda yüzlüğe girecek. Böylece e, doping yapmak fazlasıyla biraz bazı ülkelerde cesaret gerektirecek gibi geliyor. Amalim ki. Durum buydu. Aktarmak istedim. Sonra merhaba buydu. Teşekkür ederim sevgili Can. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar Kendinize diyorum. iyi bakın. Sizde. Evet iki haberimiz var bunlardan da bahsederek açık gazetesinin bu haftanınki son açık gazetesinin sonuna gelelim <gülüyor> özür dilerim Selahattin Demirtaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş bununla alakalı bir haber var bir Biyanet'te ifadesinde soracağınız hiçbir şey soracağınız hiçbir soruya cevap vermeyeceğim diyen yani HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği ibaresi var ve adli ifade selinden Demirtaş'ın böyle bir açıklama yapacağını söylemişti. Böyle bir açıklama yaptığı söyleniyor. Soracağınız hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Yapacağınız hiçbir yargılama faaliyeti adil olacağının inancım yoktur demiş. Tekrardan hatırlatalım. Bu sabah e, açık gazeteye HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Şırnak Milletvekilleri Ferhat Öncü, Leyla Birlik, Hakkari Milletvekilleri Selma Hırmak, Abdullah Seydan Diyarbakır milletvekilleri İdris Balüken, Nur Selaydoğan, Ziya Ankara milletvekili Sürü Süreyya Önder ve Mardin milletvekili Gülser Yıldırım'ın sabah karşı bir sularında düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alındığı haberiyle başladık. Önümüzdeki bu haftanın çıkkar sesinde de Cumhuriyet Gazetesi'nin o gündem <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi'ni e, çalışanlarına, yazarlarına, yöneticilerine yapılmış olan e, gözaltılarla başlamıştık. Haftanın başlangıcını Cumhuriyet Gazetesi'yle, bitirişini de HDP'ye HDP'ye HDP yapılan gözaltılarla bitiriyoruz. Bir de önemli kayıp var. Türkiye'deki gazetecilik mesleğinin efsane isimlerinden biri olarak anılan aynı zamanda Mete Akyol. Dün sabah Ankara'da gitmek için bindiği otomobiline fenalaştım. Hastaneye kaldırılan Akyol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış. Hayatını kaybetmiş. Üstad olarak da nitelendirilen kişilerden bir tanesi. Birçok e, gazetede muhabirlik, röportaj yazarlığı, köşe yazarlığı, genel yayın yönetmenliği ve yayın yönetmeni yapmıştı. E, TRT 1, TRT 2, NTV, TV8 gibi televizyonlarda çeşitli programlarda yapmıştı kendisi. basın şeref kartı ile yaşam boyu gazetecilik başarı ödülü sahibiydi Ak yol. Evli ve bir çocuk babasıydı. Yedilik kitabı bulunuyordu. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ve gazeteci Ankara Temsilci Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün eee MIT terör nedeniyle 26 Kasım 2015'te tutuklanarak e, Silivri cezaevine gönderildiğinde Metak yol 2 Aralık 2015'te kahvaltı yaparken kullandığı sandalyesiyle gelip cezaevinin giriş kapısının önüne oturmuştu. Ve umut nöbetini başlatmıştı. Ardından da bu nöbetler devam etmişti. Kendisini o şekilde de hatırlıyoruz. Bir, hem ona bir günaydın hem de sizlere bir günaydın. Hem de aynı zamanda James Honey Scott e, Pretenders grubundan e, James Honey Scott'a bir günaydın demek için... I Got You Babe adlı parçayla bu haftanın Açık Gazetesi'nin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bu hafta Ömer Madre yoktu ama e, önümüzdeki günlerde aramızda olmasını bekliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. čecaste.